رب على المختار من مطار فالأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا فصل ربي على الهدي وعترته وصحبه من لطي الدين قد نشروا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي له لا هدان الله وما توفيقه وعد صامي الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق Sallu ala Muhammed, Allahümün salli ala seyni Muhammedun ala ala Sallu ala tabi bi Muhammed, Allahümün salli ala seyni Muhammedun ala ala Sallu ala şefi'i zulubuna Muhammed, Allahümün salli ala seyni Muhammedun ala usallim. Euzubillahir sehmi' ala alimimimineşşeytanirracim. Rabbi aubidu bika minemezatilşeyatin. Ve aubidu bika Rabbeni'i ahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. يومئذ تعرضون لا تَخْفَى منكم خافية صدق الله العظيم الله مفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم الحي القيوم الذي لا موت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم İnşallah önümüzde Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece, recep Şerif ayna ayına gireceğiz. Hem haram aylara girmiş olacağız, haram bir aya girmiş olacağız, hem Allah'ımızın ayına kavuşmuş olacağız. Hem de tabi Reğab gecesiyle girmiş oluyor, ilk gecesi Cuma gecesine tesadüf ediyor bu sene. Hem de üç aylara girmiş olacağız. Rabbim Tebâreke ve te bu ganimet mevsiminde fırsatları iyi değerlendirebilmeyi, Regaip gecesinde, Miraç gecesinde, Berat gecesinde, Ramazan-ı Şerifte, Kadir gecesinde, Bedir gecesinde cümlemizi salih ve takva üzere, ikhlas üzere, salih amellere muvaffak eylesin. Amin. Bu sene gaflete düşmekten, ibadetlerimizi kaçırmaktan, tembellik Kevşeklik yüzünden, mahrum olmaktan cümlemizi muhafaza eylesinâ. Zaman akıp gidiyor, seneler bir daha bize bu fırsatı verecek mi, vermeyecek mi de belli değil. Bu seneye bile kavuşacağımız belli değil. Onun için, zamanın önemi hakkında, fırsatlardan istifade, sağlık nimeti, boş vakit nimeti, yani bizde artık kalmadı ama sizde varsa, Birçoğunuzda da vardır, benden gençsiniz çok, bazınız çoğunuz, sağlığınız da var, bazıları benden yaşlılarınız, benden sağlıklıdır. Ee, ben de kendime göre nimetlerim çoktur, elhamdülillah. Herkes fırsatta nasıl istifade edecek, buna bakması lazım. Yani milletin parasını, arabasını, maddi ve imkânlarını görüp de imrenenler akılsızdır yani hafızların alimlerin salihlerin velilerin ibadat taatlerini görüp de imrenenler akıllıdır. Çünkü bunlar kalıcıdır, onlar geçicidir. Onlar adamın dünya ahirette başına bela olur. Büyüklerden biri birilen yolculukta giderken Balpış Birilerinin bayan malları gelmiş işte kafilerler, mafilerler, taksimat yapıyorlar bir şeyler. Orada da çarşıdan geçiyormuşlar. O şeyh efendi hazretlerinin yanındaki demiş ki, Allah Allah demiş. Bu paralar demiş taksim edilirken, yani Allah bunların rızkını işte dağıtırken bunlara bu kadar zenginlik vermiş. Biz neredeydik acaba demiş. Yani millete Allah para dağıtırken biz neredeydik acaba demiş yani. Biz fakir olduk yani bir şey durumumuz iyi değil mealinde. Neyse ozat zat siniri bozulmuş bu laf ama bir şey dememiş yani. Biraz ileri gitmişler, biz de bir, birkaç yol sonra cüzemlilerin yanına rastlamışlar. Yolda cüzem hastaları var, cüzem demek tıpta ilacı hala yok. Etleri dökülüyor adamın, lime lime dökülüyor bütün, bütün vücudunda etten bir de bulaşıcı falan. Kimse onunla ne yemek yer, ne elini tutar, ne içtiğinden içer. Böyle cüzam, cüzamlıdan kaçar, aslandan kaçar gibi kaç diyor âdîs-i hani. مَفِرْا مِنَ الْمَجْدِيُمْ كَمَا تَفِرُّمْ el الْاَسْتِ Aslandan kaçar gibi kaç çünkü, e, Allah'ın takdiriyle, bulaştırmasıyla bulaşma tehlikesi var. Bakmışlar, millet cüzamlılar dolmuşlar, öyle bir kenarda oturuyorlar. Kimse onlara bakmıyor, onlar kimseye bakmıyor. O mübarek zat demiş ki, ''Bunlara bu bela yağdırılıyorken biz neredeydik acaba?'' demiş. Ne demek? Sen millete para verilirken biz neredeydik diye ona imreniyorsun. Hiç düşünmüyor musun ki Allah bunlara bu belâ verirken sana vermedi? Sen ne nimettesin, ne sıhhattesin, ne zenginliktesin, şu anda Dünyada serveti milyon, milyar dolar olup da hasta yemini bilinleyenler var yani. Senin bir nefes sahâtin olmasa şuraya gelebilir misin? Namaz kılabilir misin? Rükû, secde yapabilir misin? Şurada ağzımda yaralar çıktı. Üç-dört gündür onlarla uğraşıyorum yani. Böyle ara sıra yükseliyor işte vücudum düşük olunca. Ekseri bağışıklık sisteminde düşük olmasından da olabilir. Ben zaten Sitem takıldı takıldı toparlanamadım yani de. İşlerim de durmuyor. Her gün bir yerdeyiz falan. Vücudum artık şey etmiyor. Bir ağız hala da geçmiş değil yani. Şey basıyoruz işte dağılıyoruz, mağlıyoruz. Acayip yanıyor ediyor tam da dilimin kenarında falan. 3-4 gündür ne tadım kaldı, ne tuzum kaldı, ne bir benim tadım tuzum olsa ne olacak? İşte okuyacaklarım var. E, okuyamıyorum. Acıyor. Dualarımı okuyamıyorum, zikirlerimi yapamamıyorum, yapıyorum bir estağfurullahları zor okuyorum peşine kalbimden, kalbimden düşünerek duaları okuyorum. Ya diyorum diyorsun Allah'ın zikrettirmesiyle yani. Ondan sonra diyorsun millet bir şey okumuyor, bak ben okuyorum. Ne okuyorsun? Okutmasa, seni bir ağzın yara yapsa okuyamıyorsun işte yani. Şimdi onun verdiği nimetlerle onu zikrediyorsun. Sen babanın evinden ne getirdin yani? Kendi malın, malzemen ne ki? Allah karşı ne ortaya koyabilirsin? Onun verdiği malzemeyle onu zikrediyorsun. Ettirmese ettirmez. Firtlerim kalıyor, okumalarım kaldı. Ondan sonra ne sıkıntı bunalım oluyor ya? Harfleri çıkarayım diyorsun, yanıyor cayır cayır. Bir ağızdaki şu kadar yara, bütün vücudu iptal ediyor. E sen şimdi bunları düşündüğün zaman ''Bak ağzın yara değilken niye okumuyorsun?'' diye hemen düşünüyorsun baksana. Sıhhatin varsa, bir nefesin varsa, bir boş vaktin varsa, bu millet ömür törpüsüdür, bu millet birbirini, yolunu kesen eşkıyadır. Bu millet seni konuşturur, fuzuli laf açtırır, muhabbete, gıybet dedikodu iftiraya, sonra o hapten ocağını batırır, harama düşürür, onu konuşmuyorum. Fakat boş konuşma bile sermayeden götürür, Umur sermayesi, vakit sermayesi, fuzulü fuzulu işler yani. Böyle vaktimiz yok. Fırsatımız yok. Birbirine o muhabbetler şu an, zarretlik daha. İşte Evliya Allah'tan bakalım vaktim gelirse birkaç bir şey okuyayım diye niyet ettim de. Bu eseri öyle çektim elime gelirken bir hazırlık şeyin dedim dedim veya kısa konuşacağım diye Hıfzul Umur Ömrü muhafaza etmek isimli risale ee, i̇mam Abdurrahman Ebu'l-Ferreç Hazretlerinin yani 900 küsür senelik eserdir bu o çok ilimler toplamış bunda Ömrü muhafaza etmek Ömür sermayesini nasıl koruyacağız bir kuruş paran varsa nereye koyayım, nerede saklayayım, ne edeyim, nereye yatırayım, kâr nereden alayım, bilmem ne bilmem ne. bir kuruş paran hesap edecek. Büyükler öyle buyuruyor burada yani. iki kuruş, üç kuruş veya işte lira, paranı düşürsen, paranı kaybesen akşama kadar belki de ertesi güne kadar kimisi de kaç sene ya falan yerde bir paramı düşürdüm, ne oldu bitti anlamadım diye. Halbuki o paramı aramak ara paranı aradım bulamadım tamam ne konuşuyorsun şimdi o param düşürdüm bulamadım aradım diye 5-10 kişiye söyler aynı gün o 5-10 kişiye söylediği noktada en azından 50 kere la ilahe illallah diyebilir para zaten gitti e, ömür sermayesi bir kelimeyi tevhid göklerden yerlerden ağır adam ölmeden bir tek kelimeyi tevhid okursa cennetlik olacak Kâfir olsa Müslüman olacak, ebedi sonsuz hayatını kazanır. bir kelime-i Burada sana fırsat verilmiş, ya işte kesemi düşürdüm, kışımı, paramı kaybettim, bilmem ne, zarar ettim, dolar bozdurdum, keşke ertesi gün bozdursaydım. Efendim ben ucuza bozdurdum, ertesi gün ne kadar zararım var acaba? 100-200 lira var. Ben de 1 milyon dolar falan zannettim, bozdurdun ya. Ya 100-200 liralık bir zarar için, Konuştuğun lafların tükettiği saniyeleri hesap etsek kaç yüz kelimeyi tevhid okursun ya. Amel defterin dolar. O gün senden eftal amel eden olmaz. Bu kadar hadis-i şerif var bu zikri teşvik hak. Yazık değil mi ömrünü kaybediyorsun? Bir insan diyor bir kuruş parasını kaybedecek. Gün boyu bazen yıl boyu onu konuşur da Güneş batacak, akşam olacak gün gidiyor. En büyük sermaye o gündür. O gün sermayesinin gittiğinden ulan bir günüm geçti. Nasıl geçti? Günahla mı bitirdim, sevapla mı bitirdim? Defterim sağ mı kabardı, solum mu kabardı? Bugünün benim mi ve ahirette mi şahitlik edecek. Bir günüm gitti diye bir kere hayıflanmaz. Ama bir kuruşumu kaybettim diye hayıflanır da hayıflanır. Halbuki o gün parayla bulunacak bir şey değil. Kalb ettiğin paranın mislini çıkarırsın. Ama giden günün bir daha gelmeyecek. Ne lüzum var boş konuşmaya ya. Ne fuzuli insanlar insanın meşgul eder, ne tembel insanlar. Ya Rabbel alemin. Şimdi buyuruyor ki, bu mübarek zat bu kitabı yazarken bu zatın binden fazla kitabı var. Alimler diyorlar ki, Ebu'l-Feret Abdurrahman İbni'l-Cevzi'nin eserlerini, yaşında çok yok, 85 yaşlarında vefat etmiş, eserlerini diyor, kimi eserleri 10 cilt, 20 cilt, 30 cilt, binden fazla eser yazmış, binden. Hatta alimin biri diyor ki bin tane kadar eserini saydım diyor. Sonra diyor binde karar kıldım. Sonra da diyor hiç görmediklerimi gördüm diyor. Ve ömrüne vurmuşlar yazdığı eserleri. Ne diyeyim sana? Günlük ki bunun çocukluğu içinde, talebeliği içinde, hepsi içinde ömrü hayatında yazdığı eserlerin sayfası 25-30 sayfa. Günlük günde yazmış bunu. Yazmış sen kopya çekemezsin. Bu ilimleri yazmış bu zatlar. Neden? Vaktini çok iyi muhafaza edermiş. Hiç böyle fuzuli adamlar, fuzuli konuşmalar, fuzuli kelimeler. Cık cık cık. Biz de ne arıyoruz? Biri gelse de iki laf etsek. Şimdi gerçi lüzum kalmadı. Çünkü neden? İnternet var. O iki lak laka, laka lüzum kalmadı yani. Hepsi elinde. Televizyon vardı, şimdi televizyondan da çıktığında bilgisayar, laptop, ondan da kişiye gel Hepsi cep telefonu cepte. onsa internetten giriyor. eğer iyiliğine de kötülüğüne de müsaade. Hani bir ilimle meşgul olsa, bir şeye baksa, bir şey dinlese, sohbet falan yine faydadır. Ve lakin boş. İlla adam istiyor. Birini görsem, biri ziyaretime gelsem, işte biraz konuşsak falan. Allah, Evliyaullah da kaçıyor. Ay biri gelmese, aman biri meşgul etmese, aman adam gelip de bana bir şey sormasa, kimse bana hürmet etmese. Niye? Ömrümüz halidir. Şimdi işim var, gücüm var, namaz kılacağım, zikir yapacağım, ahirete gidiyorum. Güneş beni beklemiyor yani. Onun için, bak ne buyuruyor mübarek? أَعُوْزُ بِاللّٰهِ مِنْ صُحْبَةِ الْبَطَّالِينَ diyor. Tembellerin muhabbetinden Allah'a sığınırım diyor. Yani böyle işsiz, boş gezenler böyle, fuzuli konuşmalardan Allah'a sığınırım diyor. Öyle insanlar gördüm ki diyor, çok ziyarete geliyorlar, gidiyorlar. Benimle çok görüşmek istiyorlar. Tabi o da o zaman en büyük âlimi, padişahlar onun sohbetini dinliyor, halifeler onun sohbetini dinliyor. Abdülkadir Geylani radıyallahu zamanında yaşamış. da sohbetlerine bazı sohbetinde bulunmuş yani. O da o kadar kitap yazmış. O da şaşırmış Abdülkadir Geylani Hazretleri. Bir ayete bir manalar vermeye başlamış. Yanındaki bir alim demiş. Bu manayı biliyor muydum? Biliyordum demiş. Bunu biliyor, muydum, biliyordum, demiş. Bunu biliyor muydum, biliyordum demiş. Bunu biliyor muydum? Biliyor 17-20 manaya çıkmış. Hepsini bir İbn i Cevzi bilmez mi ya? Kendimi Zadül Mesir tefsir, en büyük tefsiri yazmış. O da öbür uzun tefsiri elimizde değil maalesef kayıp. Onu muhtasarını kısattığı o yani elimizdeki. Ondan sonra Abdülkadir Geylani anh, bir manalar devam etmiş 40'a kadar. Yanındaki demiş ki e, bunları biliyor muydun demiş. Valla ben kesildim demiş. Bunları nereden demiş. İlham geliyor herhalde demiş. Bu manalar demiş. Beni açtı demiş yani. Tabi Evliya Allah'ın farkı var. Zahiri ilimde bu üstündür ama ilham geldiği vakitte manevi ilimler tabi keramet sayılabilir bunlar. O zaman demiş, senin hiç ulaşmadığın Gözün görmediği kitapları gösterirler ona. Buyurur ki, ''Ya işte efendim size hizmet edelim, ya bir ihtiyacınız var mı?'' Şudur budur, de bir bana diyor işte hizmet etmeye çalışıyorlar, hürmet etmeye çalışıyorlar veyahut bana bir, bir şeyler söylüyorlar, ondan sonra bir de geliyor uzun uzun oturuyorlar diyor. ''Kalk desen kalk'' demişsin. Adam da, ikide bir bir şey soruyor. Her sorduğunda bir cevap vermek durumunda kalıyorsun diyor. Ben bunlar diyor. Battal diyor adamlar. Battal yani çok tembel adamlar diye. işsiz, küçüş adamı. Ne lazım diyor böyle insan birbirini meşgul etsin diye. Şimdi yani tabii. Nerede? Ama şimdi de öyle bir zamandayız ki şimdi. geliyorsun gidiyorsun adamış, işte hoş geldiniz, beş gittin bilmem Demese bu sefer de diyorlar ki ne soğuk adam, ne terbiyesiz adam, hiç cibarlık yapmadı, bir hal hatır etmedi. Şimdi millet de öyle zannediyor. Evliyaullah da hiç konuşmasa, uzun zikir yapsa, Evliyaullah tam memnun oluyor, hiç demiyor ki. Yahu, bu efendim, niye bu adam bana bir hoşbeş etmedi, hürmet etmedi? Onlar onu demez. Ama bu zamanın insanı da laf arıyor yani. Her şey, her şey tersine. Ondan sonra diyor milletin laflarını naklederler. Bir de başlarlarsa malaya yani fuzuli konuşmalara. Bir de on sonra araya da gıybet sokarlarsa aman ya Rabbi ocağımızı batırdılar. İnsanların çoğu bu zamanda böyle yapıyor diyor. Kaç sene evvel? 900 sene evvel. İnsanlar bizim gibiymiş evvelce yani. Ama biz berbatız yani. Bizim şu anda durumumuz bakayım. Yalnız internetin bir faydasını söyleyeyim. Yani orada seyrettiğin şeylerin zararlı olup olmaması açısından konuşmamakla beraber, internetin şu an en büyük faydası, millet konuşmayı kesti. Yani beş, on kişi bir arada oturup kimsenin konuşmadığı ortamlara rastladım. Bu da iyi bir şey. Çünkü en azından internette gıybet yapamıyorsun yani. Ama yorum yazarsan o başka. Yorum yazarsan dinden de çıkabilirsin yani. Yorum yazarsan ana avrat da söversin, günaha da girersin, kul hakkına da girersin, işte onu demiyorum. Ama bir adam bakıyor, oraya bakıyor, buraya bakıyor, kim ne yemek pişirmiş, kim ne yapmış, kim nerede neye her şey yemiş. Ondan sonra öyle dolanıyor, dolanıyor bilmem ne. Şeyden ehvendir, o birbiriyle gıybetledik dedikodudan ehvendir. Yani bu fazla kelam ve gevezeliği çok acayip kesti. Hiç ortamlarda sessizlik var. Herkesin elinde bir şey var, ona bakıyor. Bu da sessizlik sağlıyor. Eskiden öyle miydi? Kalabalık insanların olduğu yerde lafsız olur mu ya? Bu da ayrı bir şey. Şimdi diyor, bazen de diyor, esas tehlike diyor, ziyanete gidilen adam da ziyaretçiye merak olursa bu daha da tehlike diyor. Çünkü işte demin dedim ya, yani işte vahdet istemiyor yani, yalnız kalmak istemiyor. Buna vahşet de deniyor. Vahşet Türkçe'de başka manada kullanılıyorum, ama zaten vahşet kelimesi Türkçe değil. Türkçeye bunu çevirmiş bir tarafa da. Vahşet yalnızlık hissidir. Mesela dualarda ne geçiyor? Allahım anis vahşetî ifi kabri. Ali Ağa'da Efendi babamızı. Evrad ı yeni kenarına yazdığı dualardandır. Şehit ölmek için biliyorsunuz yatağında da ölsen şehit olma imkanı var. Bundan bir sebeplerinden biri de ölümü günde yet 25 kere hatırlamak. Bunu da hatırlamak için hadis-i şerifte bir dua tavsiye edilmiş. Allahumma barikli fil mevt ve fi ma ba'del mevt. Bunu okuyabilsek 25 kere duaların kitabında var. Ya Rabbi ölümümü de mübarek eyle, ölümümden sonrasını da bereketli eyle. Bu dua 25 kere okunurken ölümü de düşünürsen e tabii manasını düşünmelim. Mevt ölüm demek yani Arapçada onu o kadar herhalde siz de bile bir kafanızda tutabilirsiniz. Bu dua 25 kere okunsa ölüm 25 kere akla gelir. 25 kere ölümü hatırlayanlara da e, şehitlerle mahşerde birliktelik vaat ediliyor. Aişe annemizin hadisinde radıyallahu teala anha "Hel yuhşaru ma'a şühedâ ehadun ya Resulullah? Şehit olmayıp da şehitlerle haşt olacak var mıdır?" Kalene amen yezkuru'l mevt fi'l yevm ve'l leyle Evet. Bir gün ve bir gecenin toplamında 24 saat zarfında ölümü 25 kere hatırlayan şehitlerle haşrolacak. İmam Kurtubi de tezkiresinde bunu zikrediyor. Bu dua var. O duanın peşini Alaeder Efendi babamız şunu da yazmış. Allah'ım anis vahşetifi kabri. Ya Rabbi kabrimde vahşetimi ünsiyete tebdil eyle. Şimdi vahşet ne demek onu anlatıyoruz? Vahşet yalnızlık hissi. Vahşet, yalnızlık hissi, yalnız, yalnızlık duymak. Yalnızlık duymak, insanı biraz ürperten, yalnız kalmak istemiyor insanlar. Çünkü Mevla ile beraberliği kuramamış, meleklerin hazır olduğu şuuruna erememiş, onun için biri gelse diye içeri Hepimizde var bu yani, yalnızlık zor. İşte hücre hapsi, hapis içinde hapis. Siz diyorsunuz kadınlar çocuklarına sahip çıkamıyor, erkekler çıkıyor mu? He? <gülüyor> Çocuklar mübarek parka çevirdiler. Ha şunları şeydin Süküt ettirin. Bağırıp çağırmadan. Şimdi kabrimde vahşetimi ünsiyete tepdileyle. Ne demek? Kabir yalnızlığını bana hissettirme, salih amellerimi enis ve yoldaş eyle. Demek bu dua. Bu da üç kere falan okunuyor en azından. Çok güzel bir duadır kabrimde, vahşetimi, ünsiyete teptil eyle. En yalnız yer. Zaten kabir, toprak her gün bizlere sesleniyor, nida diyor. Kalp kulaklarımız sağır olduğu için sığırlardan beter. Bir şey duyduğumuz yok. Her gün bu topraklar nida diyor. Belki günde yetmiş kere rivati var. ne beytül hurbeti ve ne beytül vahşeti ve ene beytüttürab. Ben yalnızlık eviyim, gurbet. Gurbet demek ki tanışlarından uzakta demek. Ben gurbet eviyim, ben vahşet eviyim. Vahşet, yalnızlık. Ben toprak eviyim, ben kurtların, böceklerin yuvasıyım. Bana hazır ol. Her gün nida geliyor toprakta. E bunu Mevla, bu sesi bizim kafa kulağımıza işittirse, bütün millet ne olur? İşe giderken adam dur camiye gideyim der ya. Ondan sonra eve gidersin. Hanım der ki ekmek nerede? Dersin ki hanım giderken mezarlıktan Nidia geldi. Benim çok fena psikolojim bozuldu. Ulu camiye gittim akşama kadar mezarlığa hazırlandım. Ben anlamam der. Ekmek nerede? On sen Allah Teala bize acıdığından toprakların nidasını duydukmuyor? Yoksa mesela toprak innelar da le tünadi kuleyim ise baine Topraklar her gün 70 kere seslenir. Ya beni Adem'e kulü esrabı meştehyim fevallâhi allah ile kulanlühpum akum Ey benim üstümde dolanan Adem oğullar. Yiyin için canınız ne istiyorsa, keyfiniz ne çekiyorsa. Ama Allah'a yemin ederim ben de sizin etlerinizi, yağlarınızı yiyeceğim." diyor. 150 kilo, 500 kilo yatırıyorsun. Birkaç aylar sonra açıyorsun. Böceklere ne büyük ziyafet çıktı. Adamdan eser yok. Adamdan eser yok. Toprak ne diyor? Vallahi etlerinizi, yağlarınızı yiyeceğim. Yetmiş kere bu nida gelse, bu siren sesi gibi böyle, moralimiz nasıl olur? He? Bu akşam haberleri izleyebilir misin? Haberler yine idare eder. Reklamları? Hiç. Dizileri? Yahu kardeşim, durmadan nida geliyor. Yiyeceğim seni diye yani. Ben de zaten öl ölmek üzereyiz hepimiz. Merhum namzediyiz. E dolayısıyla keyif kalır mı? Kalmaz. Ben yalnızlık edeyim. Onun için işte biz hapis mesela kötü. Ama ko koğuş kalabalık olursa şenlik olur. Tabii ab, mafya babası gibi biri olup da herkesi köle gibi çalıştırıyorsa sıkıntı. Ama böyle kafa dengi 5-10 kişiyle hapis yatarsan Nasıl yattığını anlamazsın. Ama derlerse ki sana senin cezan daha ağır. Sen böyle insan içinde durman iyi değil. Ne yaparlar bu sefer? Hücreye atarlar. Ne demek o? Yalnız bırakırlar. Yalnız bırakılmak hapisten beter azaptır. Onun için yalnız bırakırlar. E şimdi adam hapiste değil ama evinde ayağı tutmuyor, yürüsün. Bir itibarı da yok. Parası falan da yoksa Parası falan olursa, bayağı ziyaretçisi olur. Kuzeninin kuzeni gelir. 80 sene evvelki bir akrabası, sonra sonra bulur. O piyango çıkanları buluyorlar ya. O paran varsa, gelenin gidenin iyi olur. Şimdi hem yaşlandın, e kendin de ayağın tutmuyor, yürümüyorsun, yürüyemiyorsun, bir şey demiyorsun. Bir paran da yok. Bir meşhur adam da değilsin ki resim çekilen bir sitesine koysa birkaç kişi aaa falan onun yanında mıydın desin meşhur adam da değilsin e şimdi Cüneyt Arkın olsan 85-90 yaşında da bir itibarın olur yani belki ama şimdi sen Cüneyt Arkın da değilsin ne olacak bu sefer? seni kim arar? kimse aramaz sen de bu sefer yalnızlık hissi çeker misin? çekersin oldu hapisten beter oldu hapisten beter gelen yok giden yok. kapıyı çalan yok ne zor iş ne zor iş. Ama evliya Allah zor gelir mi? Gelmez. Evliya Allah'ın tam arayıp da bulamadığı bir şey. Aman 80 sene geçse de bir kişi kapımı çalmasa diyor. Niye zikir yapacağım? Boş vaktim yok. Ömür sermayem tükeniyor. Şimdi senin evinde altınların olsa, gümüşlerin olsa, paraların, pulların olsa, kıymetli imkanın olsa her gelende bundan bir tane alıp gideceğini bilsen. Ziyaretçi ister misin? He? Ama kimse gelmesin ya ben. Bu rahatım burada, stok yapmışım. Duruma göre hareket ederim dersin. Çünkü her gelen bir şey görüp de Aa, bunu da ben alayım, bunu da şunu alayım dese ve her gelene bir şey vermek icap etse hiç ziyaretsi istemezsin yani. Değil mi? Peki şimdi niye diyorsun ki ya kimse de gelip sormuyor beni gelseler gitseler? Ne faydası var bunlar şimdi senin? Her gelen vaktinden bir dakika çalacak mı? Ne bir dakika, ne on dakika? Kimisi de kaç saat oturacak? Ne oldu? La, la Allah diyemedin, Kur'an'ın cüzünü okuyamadın, nafile namazlarını kılamadın, ilmihal okuyamadın, tefsir-i hadis okuyamadın, e senin dünya kadar işin var, ölsen kabirde, maaşlarda bu kadar suale cevap hazırlaman lazım. E bunları yaptın mı? Yok. Ne arıyorsun? Ziyaretçi bekliyorsun. E senden enayi bir akılsız bir adam var mıdır? Paranı saklamaya yer arıyorsun, vaktini harcamaya da yer arıyorsun. Vakit harcanacak bir şey mi boşa gidecek? Yazık ya yazık ya. Bak diyor, esas tehlike diyor, mezur diyor. mezur ziyaret edilen adam yani. İsa Efendi hocamız rahmetullahi aleyh öyle de. Alvarlı Muhammed Lütfü Efe Hazretleri, Evliya olan reisleri de onun oğlu vardı, onu tanımamış herhalde de o eski vefat etti. Ali Adir Efendi babamızın ahiretliydi. Onun maktumu da Şeyh Efendi, Seyfettin Efendi herhalde, ee, o da salihlerden bir İşte onu ziyarete gittik dedi yani, Ankara'dan bir yerde. Biraz da dedi böyle baktım dedi yani tabi babası Lütfü Efendi çok büyük evliyan reis reisi olmuş, onda da. Bu zaten mesela İhsan Efendi de müdekkik adam, çok alim olduğu için. alimler de biraz araştırmacı olur böyle her şeye de bir şey geliştirir, yanlış okudu, harfi yanlış çıkarttı, şunu şöyle yaptı falan. Böyle bakarken, ederken dedi, yani tam da içimden geçti dedi yani. Mübarek yani baba, babası gibi de değilmiş yani falan, çok da biz de geldik ama neyse Allah mübarek etsin derken, Mübarek demiş ki, ziyaret eden demiş niyetini halis tutmalı. Allah rızası için niyet ettikten sonra mezurun ne mal olduğu icap etmez, fark etmez demiş yani. Mezuru diyor. Ben de bu mezuru mezarı biliyorsunuz da mezuru bilmiyorsunuz. Mezur ziyaret edilene derler, Zair ziyaret edene derler. Tamam mı? Şimdi o zat hem orada bir keramet göstermiş ona. Tam o anda diyor. Yani niyetler halis olsun. Allah rızası için Müslüman bir insanı ziyarete geldikten sonra diyor mezurun kim olduğu ne olduğu da çok önem arz etmez. İnsan ecri zayi etmez Allah dedi diyor. Ben de mezur kelimesi diyor. O zaman diyor hani kullanıldığını duydum diyor. Tabii. Mezur zahraya zorundan çeksen ismi meful gelir onu bilir de yani kullanıldığını ziyaret edilen. Şimdi ne diyor mübarek zat? Bu mezur diyor yani ziyaret edilen bazı kere diyor beni de ziyarete gelenler olsa diye isterse buna heveslenirse yalnızlıktan ürperirse yalnızlık istemezse hele ki diyor tebrik günleri bayram günleri bayram günlerinde de yani yaşlılar büyükler baya bir ziyaretçi beklerler eskiden kandillerde de öyle bu cep telefonları yok bir şey yok ben de sohbete gidiyorum oraya, babaannem rahmetli, bir kandil ziyarete gitmesem dahili telefonlar vardı, o zaman işte yollarda yoktu telefon. E, dahili telefonlar falan en azından arayacaksın. Aramasan artık bayram, kandil bir daha gittiğinde suratını yumuşatana kadar birkaç saat iyi bir sana Osmanlı bakışı atardı yani. Rahmetli, kabrinur nur olsun, babaanneme. Böyle bayramda gitmeyeceksin falan. Bir daha bayram gelme yani zaten. Ne yüzüne ne yüzüme yani. Şimdi tabii ya, herkes bayramdan evvel tatilli rezervasyonu şimdiden yaptırıyor. Ondan sonra bayramda ziyareti bırak. Telefon açmak da lüks oldu şimdi. Mesaj atıyor. Bayramın kutlu olsun diyor. Babacığım diyor. Annem de yanındaysa ona da söyle diyor. Bir daha mesaj atma lüzüm kalmasın demek istiyor yani. Tamam mı? Durum buna döndü. Şu bak. var. İbrahim kopmuş, her şey kopmuş. Ne kalmış bağlanmış, her şey eklenenlerin hepsini koparttılar, gittiler. İslam'ın olmadığı yerde, Kur'an sünnet eli sünnet olmadığı yerde. Bu millete ne anlatacaksın? Ha bu ilahiyatçı Zaten o hadis yok, bu hadis yok, bu ayet yok diye diye diye. Milletin bütün kültürünü yok ettiler yani. Şimdi, e tabii bayram günlerinde insan ziyaretçi bekler. Tebrik günleri olur, bu doğum günleri, bilmem ne. Şimdi bu sevgililer günleri çıkarttılar, saçma sapan işler tabii. Karı kocalara da bunu teşmil etmek istiyorlar ki işte hediye alan, satan çoğalsın falan ama manası şey değil yani. Hediyeleşmek sünnettir ama gün tayin edilmemiştir. Gün tayin edilmesi, şimdi bu kafirlerin adetlerinden geldiği için muteber değil. Ama işte doğum günü, vefat günü, Taziye günü. İnsanlar bunu bekler. Ve lakin böyle günlerde birisi seni ziyarete gelmediği zaman da zikirle, fikirle, ibadetle meşgul olsan taziyata kar edersin. Geliyorsa gelsin. E gelme, gelmeyince de vahşete kapılma, yalnızlıkisine kapılma. Medine-i de Şeyh Muhammed l Bukhari bukharil merginani Hazretleri büyük kutuplardan evliyan reislerinden Efendi Hazretlerimizle biz onu işte, 81 senesinde tanıştırdı, efendi götürdü bizi. Sonra her gitmemizde onun yanına uğrardık Efendi Hazretlerimizden. Sonra 84'te ben mi gittim yalnız? Haç zamanı onun yanı böyle kalabalık oldu. Onunla kalıyoruz böyle onu zaten, böcekli möcekli bir evi var, dergâh var, tekkesi var. Hiç iş, mübarek. Devamlı zikir, devamlı zikir. Şimdi bizim bu şuursuzluğumuz hala da devam ediyor. Kapıyı çalıyorum, işte o bir hizmetinde biri vardı, açıyor. Gerçi o zaman o mübareğin ayakları tutuyordu, kendi de kalkıyordu. Şimdi geliyorum, böyle küçük küçük odalar var, çok küçük. Bir kişi zor yatabiliyor, tam derviş, zahit. Şimdi gaydi ihtiyarı, yani benim şuursuzluğumu işte. Kimse yok mu diyorum, bu kimse yok mu dediğim zaman Normal değil mi? Kimse yok mu? He? E, laf olarak normal değil mi? Mesela ben beyre gelsem, oradan seslensem, kimse var mı, kimse yok mu? Bunda siz hiç bir rahatsızlık hisseder misiniz? O mübareğin köyleri diken diken oluyordu. Şelalleniyordu falan, ben de diyorum, ne yaptık ya? Allah i, Allah i diyor, bir de bağır falan. Allah benimle beraber, Allah Celle Celaluhu, Allah var, varken sen ne konuşuyorsun? Kimse yok mu? Allah Allah, ne gaf yaptık ya! Ben de diyorum hani, hizmet eden biri yok mu, ben bir şey al, getireyim götüreyim, şey efendi yaşlı, yani kimse var mı yok mu, hani ben orayı bilmiyorum öbür odalarda ne var falan. Nasıl böyle konuşuyorsun ya? Bir 10 gün kata kaldım yanında, Teke, yani çok da gelen giden o ara yoktu, o, o umre zamanı da değil, haç zamanı da değil, bomboştu. Taze 35 seneye çığılıyor. Ondan sonra... Efendim, yine böyle bir geldim, böyle camiden namazdan geliyorum, ondan sonra böyle şey yapıyorum, ''Kimse yok mu?'' demiş oldum yine. Yani iki kere mi, üç kere mi bu iş başıma geldi. Allah Allah diyor ya. Az daha sanki müşlük oldum ya. Hani bir adam elfazı küfür söylese, biz o kadar sinirlenmeyiz ha. Öyle sinirleniyor ki. Çünkü müşahede makamı. Mevla'yı görür gibi yaşıyor Evliyaullah. İhsan makamı. Bu makama erdiği için, Mevla'nın huzurunda olduğunu bildiği için, sen de gelip kimse yok mu dediğin zaman da, Mevla varken kimse yok mu denir mi ya? Allahu mai diyor. Allah Allah. Meğer tarikat derslerinde evliya Allah'ın makamlarında bu. Allahu mai. Allah benimle beraber. Allahu naziri. Allah bana bakıyor. Bunlar makammış. İnsan bu makamlardan geçmesi lazım. Nasıl sana diyorlar ki işte kolun donuk omuz olduysa günde şu kadar şöyle yap, bu kadar böyle yap. Veya nefesini almayı vermeyi öğren, işte on dakika burundan al, ağızdan alma, biraz tut geri ver, hani ne diyorsun ona, alıştırma veyahut fizik tedavi gibi bir şey. Ha şimdi, bu Allah dostları da ne yapmışlar? Allahümmei Allah benimle beraberdir düstur ve şiar edinmişler şimdi bunu artık kim bilir gençliklerinde ne de seyri sülüklerinde ne kadar zaman tekrar etmişler zikretmişler o onlara ye yerleşmiş bir tabiat halini almış ondan sonra birisi kimse yok mu dediği zaman galeyana geliyor Allahümmei makamı olunca Allah benimle beraber seninle konuşuyorsun ya falan karşı tarafta anlamıyor ne yaptık ya diye Allah beni görüyor Celle Celaluhu Allah-u Naziri E sen bu makamda olmak ister misin? Ya hoca ben de pek istemem Niye istemezsin? Ya e kardeşim oradan bir karı geçiyor affedersin E canım bakmak istiyor şimdi Allah-u Naziri, Allah bana bakıyor diye düşündüğün anda Otomatikman Bizim heves meves kalmaz Gıybet edeceğin Allah beni görüyor Allah-u Allah beni işitiyor ''Aa Allah karibim minni, Allah bana çok yakın.'' Ne olacağız acaba? abi? işleme payı kaldı mı? He? Ne faiz diyebilirsin, ne yalan diyebilirsin, ne iftira atabilirsin, ne gıybet edebilirsin, ne kalp kırabilirsin, ne dedikodu edebilirsin, hiçbir şey yok. Mevla görüyor, Mevla benimle beraber, Mevla beni işitiyor, Mevla bana benden yakın. Ne olursun? Ne olursun? evli olursun. Yani bu makamlarda olan adam günah işlemeye imkan ve fırsat bulamaz. Biz onun için ne diyoruz? Hoca efendi bana da o makamlar uygun değil çünkü ben günah işleme özgürlüğümü kullanmak istiyorum diyor. Ama aleyhine işte yani bak işte yalnızlık hissinden sakınıyor. Ünsiyet arıyor. Ünsiyeti kimden arıyor? Bir adam gelse, bir insan gelse, bir ses duysam, biri benimle konuşsa, değil mi? Ünsiyet, insan kelimesi üns'ten gelir. Üns, ünsiyet demektir. Ünsiyet de illa arkadaş arar. Zaten karı koca meselesi, erkek dişi meselesi, evlenmeden duramaz. evlensen yetmiyor, çocuk olmadan insan yine evde bir huzur olmuyor pek yani. Çünkü neden? Adam diyor ki, işte benim bile çocuğumuz olsa bir şey, evde bir ses olsa, ses. Hep bu lafı duyarız yani eskiden beri. Evde bir ses yok. Çünkü karı koca da olsa çocuk olmayınca ne olmuyor? Evde çok tam güzel bir ses çıkmıyor yani. Ses. Bizim insanımız insan ünsiyetten geldiği için adam arıyor yanına. Ama Evliya Allah kaçıyor. El istinasubin nas min alamat çok okurdum İsa'nın ben rahmetullahi. İnsanlarla ünsiyet kurmak, alışkanlık kesbetmek, aa gelince sevinmek, gidince üzülmek, efendim yakınlaşınca memnun olmak, uzaklaşınca efendim mahzun olmak, bu bir insanın ahirette iflas ettiğinin alametlerindendir. Ahiret zengin olmak isteyen mevla ile ünsiyet kurar. Kur'an ile ünsiyet kurar. Zikirle ünsiyet kurar. Meşayhın ruhaniyetleriyle ünsiyet kurar. Melâike-i kiram ile kiramen katibin ile yazıcı meleklerle 160 koruyucu meleklerle muhakkibat-ı kiram ile takipçi gözcü meleklerimiz var. Bizim bulunduğumuz birerde, bir evde bir yalnız ortamda teheccüd namazında ve namazda, nafile namaza durduğumuz zaman arkamıza binlerce melek saf tutuyor. Eğer sen şuurlu bir Müslümansan, o kadar melek-i kiram ile nafile namaz kılarken beraber cemaat yapan hadis-i şeriflerde, say hadis-i şeriflerde sabittir. Sahra'da, çölde, yapayalnız, ıssız, ıssız, ıssız, ormanda eğer ezanı sesli okuyup, ezanı sesli okuyup, kamet edip namaza durarsan meleklere imam olma niyet edebilirsin. Fıkha göre Niyet ettiğin noktada 4000 bin melek dört saf olarak arkanda cemaat olur. Hadis-i Şerif'ti. Özellikle ıssız, sessiz yerler. Hiç kimse. Ya sen öyle yer arıyor musun? Aramıyorsun. Neden? Alışmışsın insan sesine, alışmışsın birini görmeye, alışmışsın birini dırdır etmeye. İnsanlarla ünsiyet iflas alametlerindendir. Bizim Bizde iflas alametleri çok. Onun için Evliya Allah bir vadide, biz başka bir vadide. Yani ben üç sene yakın hapis yaptım sayılır, altı yedi ay kadar ev hapsi gibi kaldım yalnız. Ondan sonra yedi ay kadar bandırmada yani hücre çile çekilen bir hücre manasında demiyorum ama. Yalnız bırakıldım. Ya öyle feyiz oldu, öyle huzur oldu. Zikirler, ibadetler, Kur'anlar, katimler. Gelen yok, giden yok. Ziyaretçiye de izin vermiyorlar. 28 Şubat'ta, 2000, 2002'de. E ziyaretçi çok zor gelebiliyor yani. Millet gelir, Allah razı olsun. İzmanlar çok da izin vermiyorlar o zaman. Yalnız kalıyorsun. Yalnız kaldığın zamanda da çok huzur oluyor. Ben ibadet huzuru buldum, zikir huzuru buldum. Allah Allah! Öyle bir haller zuhur etti. Yazın ortası. Hiç. Böyle öyle zikirler yapıyordum, öyle hacet namazları yapıyordum, öyle şeyler yapıyordum. Diyordum, kabul olursa Ya Rabbi yağmur yağdır. Bahçeden hemen yağmur sesleri yağıyor. Kabul olduğu eser göster. Yağmuru alamet sayıyordum, Allah Allah, ikide bir yağmur ya Ama öyle niyet ediyordum yağardım. Sana. Allah Allah. Hiç kimse şey yok içeride, Kur'an-ı Kerim'i kapattım, yattım, gece kalktım, Kur'an-ı Kerim açık. Tam fest takım ı mürtede duruyor, emrolunduğum gibi dost doğru ol. Allah Allah. E şimdi melekler var mı yok mu hepimizin yanında? He? E me... Melek Kur'an'ı açabilir mi? He? Açabilir. E sizin evde böyle bir kitabı açık bulsanız, kimse yokken kitabı açık bulsanız, ondan sonra ne olursunuz? Aman koca cinlendi mi, perilendi mi diye ben fıttırırım yani. Ben hiç öyle olmadım mesela. Dedim açmışlar, mübarekler bırakmışlar. Dost doğru ola ahmet diyorlar. E kimse yok ama. Giren yok çıkan yok. Üzerime üç kapı kilitliyorlar. Bir kapı kilitliyorlar, zom zom zom. bir kapı daha kilitliyorlar, trank trank trank trank. Dışarıda bir kapı daha kilitliyorlar, uzaktan. Kaçacağım sanki. Ondan sonra kapıları kilitliyorlar, gidiyorlar. Kim girdi oraya Kur'an'ı açtı? E sana meleklerle saf olursun, cemaat olursun, melekleri görmene lüzum yok. <gülüyor> gayba iman edenler. Görmediklerine iman edenler. Gördükten sonra gavur da iman eder. Biz Allah'ımıza iman ettik. E şimdi yalnızlık hissi, ya bu zikir olmasa insan fıttırır. Ama ilimle, zikirle, Kur'an-ı Kerim'le, nafile namazlarla meşgul olan insan, adam aramaz. A aramıyorduk yani. Ya dediler ondan sonra, savcı geliyor ara sıra işte bilmem ne, müdür falan. Hepten de yalnız kaldın işte bir kişi verelim sana falan. Yani verirseniz verin ne yapayım dedim. Ondan sonra işte verdiler bir kişi falan. ama o sonra o da sıkıntı oldu başıma yani. Geçen o namaza başlattım bir şeyler ettim ama bir şey soruyor bir şey ediyor. Aman. O keyfim kaçtı yani. <gülüyor> keyfim kaçtı. Yedi ayki huzurumu bulamadım sonra. E demek ki İnsan Mevla ile ünsiyet peydah edebilirse, mahlukat ona aslan kaplan gibi geliyor. İnsanlar bile ona, şimdi mesela cebinde para var, veya yani kıymetli bir meta var, mücevher var, değerli bir şey var. Birisi hırsız soy, soyguncu eşkıya gelip de onu çalmaya doğru geliyor. Senin de ona direnme gücün yok durumunda olsan, ne kadar üzülürsün. Ne kadar isteksiz olursun. Hiç onun senin üzerine yanına gelmesini ister misin? İstersen aranda bin tane sur olsun. İşte Allah dostları da bir insanı gördükleri zaman aman bana işi düşmesin, bana gelmesin, selam da vermesin, fetva da sormasın, ziyaretle yapmasın, hürmetle yapmasın, bir an Rabbimden, zikrimden beni geri koymasın diye böyle malını çalacak adamdan beter korkarlar, tedirgin olurlar yani Biz ne yapıyoruz? Şimdi gidi gidiyoruz, gideceğiz inşallah Haklarınızı helal edin Maddi, manevi, dünyevi, ukravi cümle, haklarınızı Allah rızası için helal edin Bizden de helal olsun Amin Allah'ım salli aleyhi ve sellem Rabbim rekab gecesine makbul müstecap dualara muvaffak eylesin Amin. Sizi de unutturmasın Rabbim fazl kerem Amin. Ne şartla? Ne şartla? He? Bu gece kitap alırsanız şartıyla değil ya yanlış anlamayın ya Allah kim dedi ya? Ne şartla? Öbür ay ha akıllı bir maşallah mübarek adam çıktı. Öteki ay sohbete gelmek şartıyla hangi ay Nisanın dördü mü? Cumartesi ilk cumartesisi altısı mı? Altın Nisan Cumartesi Altın insan Cumartesi Sohbete gelmeye Söz verirseniz Allah için niyet ederseniz Maniniz çıkarsa Mevla meşru mazeretlerinizi Kabul eylesin Amin. Meşru mazeretiniz yoksa gelmeniz şartıyla Dualara ilhak eylesin Amin, Amin. Akşam namazından sonra tabi Çok geçe gidiyor daha ne, Bir ay var Akşam namazını cemaatle kılıp peşine İnşallah sohbet olur, o şartlan duaları kabul etmiş. Şimdi gidiyoruz Mekke'ye, ya bizim Müslümanlar, Hacılar, Hocalar neyse, Allah Allah, şimdi de böcekler varmış meselesi çıktı. yani biz gidene kadar kalmaz inşallah dedim, kalmaz inşallah, kalmıyormuş herhalde. Yani millet diyor ki, arkadaş secde yapamıyorum, adam secde yapıyor, o siyah böcek bir atlıyormuş böyle, tak adam secdeden kafayı kaldırıyormuş. Hem de imam kaldırmadan önce. Allah Allah. Ya o böcek seni ne yapacak? Nerede ne yapacak ya? Çekirge gibi bir şey atladı. Zıplı. Ay ben çok öyle şeylerden uyuz olurum. Ya uyuz olursan uyuz olur kardeşim. Kabe desin. Farz namazlasın. Bir de cübbenin içine giriyormuş. Kadınların çarşafını içine falan giriyormuş. Uuu, bağıran, çağıran. Millete zannediyor ki cezbeye geldi yani falan. Allah Allah. Halbuki böcek girdi yani içine. Bir öyle bir şey yani. Ya Allah'la beraber olan adam, orada o böceği görür mü ya? Ama ben şimdi kendimden bahsetmiyorum bak, yanlış anlamayın. Ben de biraz uyuz olurum yani. Ama <gülüyor> idare ederiz yani, o kadar da kafayı seyreden de kaldıracak kadar sapıtmadım yani. Allah Allah! E de benim de itikadım çok, makamım yüksek bir durumda değil. Aşağı Hızır Efendi rahmetullahi Ali, şehidimiz, hocamız, benim bile en eski hocam odur. İlk hocalarımdadır. Yahu Medine'de klimamız yok odamızda, yanıyoruz. Gündüz çıkamıyorsun tavana, zaten güneş çıkmış olursun. Aşağıda ne kadar yansan da daha iyidir, dur aşağıda. E gece olunca biraz serinlik geliyor. İçeride yatmak mümkün değil, güneş yiyor gündüz zaten, betonlar. Gece kusuyor. Gece daha sıcak olur odalar. E bu sefer çıkıyoruz tavana, tarasta yatacağız mübarekten. Kertenkeleler dolu, rahmetli kaptan abi. Fikri Hoca da vardı diye hatırlıyorum. Ondan sonra ya şimdi ne yapacağız bu şeye? Kertenkelelerde Yatamıyoruz. E çok da uykumuz var. iki günlük uykumuz var. Gündüz zaten uyuyamıyoruz sıcaktan. Ondan sonra bir yatıyorsun, bütün minderler sırı sıklam ter. Terden boğuluyorsun, uyanıyorsun. Boğuluyorsun, uyanıyorsun. Şimdi beş yıldızlı oteli beğenmiyor adam. Yedi yıldız arıyor ya. Ondan sonra ''Ya de Efendi rahmetullahi aleyhi ve selamün aleyhi ve yuhem fil okursanız, kertenkele akrep gece bir şey yapmaz. Yata, yat aşağıya.'' E ben de biliyorum mu duayı. Akreple, işte kertenkele mi akreple bir, bir hayvanda Nuh Aleyhisselam'a geldiler dediler ki, ''Bizi de gemiye al.'' Nuh Selam dedi ki, ''Sizi nasıl gemiye alayım?'' Bütün milleti sokarsınız. Bu Kurtubi tefsirini falan kıymetli eserlerde var. Şimdi yeni esker davat külliyatı on cilt olacak inşallah. Birinci cilt önümüzdeki hafta ömre dönüşü çıkıyor. Öyle iki üç hazırladım hep ciltleri. Onda onun kaynağını verdim. Daha ne kaynaklar var orada? E milleti sokarsınız. Ben sizi nasıl gemiye alayım buyurdu. Onlar da dediler ki biz Allah'a söz veriyoruz. Seni de şahit ediyoruz. Bir gece veya işte gündüz veya bir gece bir yere konakladığında sana salavat okuyana dokunmayacağız. Güvenin mi dedi size? Güvenebilirsin dediler. Nuh Aleyhisselam da tabii Mevla'nın izniyle onları gemiye aldı. Onun için şimdi bir haşaratlı böcekli bir yerde olsan işte haşarat içeriden geldi haşarat. <gülüyor> Ayet denir selamun aleyhinuh fil alemin. Bu ayet olan alemler içerisinde Nuh'a selam olsun. Hadis-i şerifte de şöyle buyuruyor. Sallallahu ala Nuhin ve ala Nuhin selam. Allah Nuh'a selam salat eylesin. Nuh'a selam olsun. Kim bunu okursa o gece akrep ve haşarat ona zarar veremez. Yani güzel bir şey, müjdeli bir şey. Fakat itikat ayrı bir şey. İtikada ayrı bir şey. Neden? Akrep orada duruyor. Sen selamun ala nuhinden kurtarabilir miyim diyorsun yani. Ya bu akrep sözü bozanlardansa? Ya bu akrep Nuh Aleyhisselam'a da efendim hainlik edenlerdense? Yok Allah'ın izniyle o garanti verilmiş tamam. Ben de sana al akrebi kucağına sok koynuna da yat demiyorum. Ama bu duada sahittir. Ama ben Hızır Efendi orada o kadar kertenkelelerin arasında horul horul uyuduğunu gördüm ya ben hiç uyuyamıyorum biraz uyu, gözüm tabii ağır uyku iki günlük uyumadığımız oluyor öyle dalıyorum daldığım anda hemen tetikteyim bir bakıyorum etraftan kertenkele ne kadar mesafede var diye sonra biraz daha uzanıyorum falan Allah Allah ulan Ahmet diyorum şu huzur Efendi'deki imana bak sendeki bozukluğa bak nasıl uyudu horluyor mübarek sen niye uyamıyorsun? Madem bu kitaptaki hadis sahihse, rivayet sahihse, tamam. E ya sahih değilse? <gülüyor> sahit iyiyse diye bir şey yok, sahittir de. Ama millette fitne var. Ben de millettenim yani. Onun için sen şimdi, ben burada yalnız değilim. Rabbim benimle beraber, melekler benimle beraber. Bu huzuru bulmak ayrı bir mesele. İnsan illa da yanına ne arıyor? İşte bir ses istiyor, bir arkadaş istiyor. Ülfet istiyor, ünsiyet istiyor. Ama Allah'ın dostları Celle Celaluhu, Ukaddesallâhu Aleyhisselâm, onlar Mevlâları ile beraberliği temin etmişler. Hiç ses, nefes istemiyorlar, çit istemiyorlar. Keleni eşkıya gibi görüyorlar, vaktimden çalacak. Görüyor musun şimdi, birine bak. Biz ne yapıyoruz Mekke'de, Medine'de? Oturuyorsun orada, Kabe'ye bakmak bile Burada sabaha kadar ibadet etmekten, kendini çatlatmaktan, Kabe'de bir kere Kabe'ye bakmak daha hafta. Sırf bakmak, zikirci, sırf bakmak ibadet nazarına. O kadar fazla, e bak kabe, ye. en azından, Kur'an oku, zikret, yüz bin kat katlanıyor bilmem ne bine. Hemen yanına ne arıyor? Bir bakıyor falan, Türkleri arıyor. Bakıyor ki Sultanlılar varsa, Endonezya mendonezya, Niye? Bunlardan laf, laf olmaz. Laf malzeme çıkmaz. <gülüyor> Hemen gidiyor. Türkler nerede? Türkler hangi katta? Türkler nerede oturuyor? Gidiyor orada ki iki laf etsin diye. Ya Kabe'nin içinde laf etmeye lüzum var mı? Lokantaya giderken bari Türk lokantasına gideyim de patates içince patlıcan getirmesin dersin. Anlarım yani. Sen şimdi burada ikram yok. Bir şey yok. izah yok. Doktor. Dil hastane değil ya. çabede ibadete gidiyorsun. Ben ne yaparım mesela? Bakarım böyle. Nerede araba acemi, hiç beni tanımayan, o tarafa giderim. Niye? Konuşturmasın beni ya. Bizinkiler böyle otururlar. Böyle elini de sallar. Şşt gel falan. Görsün diye böyle kokar şeyler. Ne yapıyorsun Hacı Efendi? Zorun ne? Zorun ne? Ya arkadaş gelsin. Gelecek ne faydası var? Nasılsın, iyi misin? İki kelime, iki zarar. Üç kelime, üç zarar. Bir dakika küllün zarar. Yapma ya. Ya tavafta bile konuşuyorlar ya. Bizim Türkler kadar tavafta resim çektirer. Selfie çek, selfie merfi bırak. Tavafı tersine çekiyor. Benden resim çekecek diye. Beni resim çekecek diye. Beni, benim resmim her yerde var. Ne lüzum var orada beni çekiyorsun? İşte ben de onlandım diye herhalde. Arka arka gidiyor. Tavafın, bir şartın, o kaç metresini ters dönen var ya. Tavafta gitti ters. Ya Allah Allah, ra Ya Rabbel Alemin, Allah'ın Kâbesindeyiz kardeşim, tersine tavaf edilir mi ya? Hiç Allah ile Celle Celaluhu beraberlik, ibadet şuurundan nasibi olanı yapacağı iş midir ya? Onun için diyor, birbirine giderler, tebrik ederler, tehniye ederler, laflafa açar. Ama bu arada günaha da düşerler. En azından zamanlarını ne yaparlar? Zayir ederler. Şimdi onun için canımın istediğini yapayım dersen, milletle laf edeyim dersen zaman zayi olacak. 10 alimler, veliler ne yapmışlar? Devamlı ya yayı ya ibadet, yanamaz, ya zaruri yemek. Zaruri, zaruri. Zaruri. Yemekte öyle yarım saat, bir saat, geviş getirmek yok. Hızlı yemek de sünnete aykırıdır. Çok çiğneyeceksin. Ama az yiyeceksin. Mübarek adam, senin yediğini bir de yavaş yersen, bir saat olur. Ama ulemanın yediğini, üç beş hurmayla, bir tabak en fazla çorba inen. ne olmaz? Zaman zayi olmaz. Ya Evliya Allah'tan bir öyle demiş yani. Oruç tutmanın demiş en büyük demiş tehlikesi şu. Orucu çok seviyorum ama sevmediğim bir yönü var. O da nedir demiş. İftarda yemek yeme mecburiyeti. Hani orucu açmasa da tat oluyor. Orucu da açarken zaman zayi oluyor. Zikir yapamıyorum kardeşim demiş ya. Şu anlayışı görüyor musun? Şu mantığı görüyor musun? Bu adam kaç dakika yemek yer? Bu kaç dakikada iftar eder bu? E şimdi bizim camide, maamide iftar açıyoruz işte bazı kandillerde şurada burada nafile oruçlar başlıyor şimdi recep Şerif'te bizim cemaat'ta Çünkü Allah'tan salıya aldık sohbeti de perşembe rahat rahat yiyecekler. Yoksa geliyorlardı sohbete sağ olsunlar sohbeti de bırakmazlar öyle bir cemaatim de var. Yani çok fazla olmamakla beraber hem orucunu bırakmaz, hem sohbeti bırakmaz, eve de gidip gelemez. Onun için alır bir iftarlık, efendim, yanına, orada yola. E kaç dakika iftar molası verelim? Diyoruz on dakika içinde toparlanalım arkadaşlar, hani namaza, cemaata, vasıya falan. Bazı kere uzun da verdiğimiz oldu yirmi dakika falan. E tamam. Şimdi bu yirmi dakikada ne getirmiş yanında işte? ne? ekmek, çörek, birkaç hurması, bir şeysi var. Ayranı var. Veya da alırsın bize nohutlu pilav, bir kase. Yenilir. Ama şimdi, bu ne şimdi? Ha, bu yemekten önceki program. Aha, anladın mı? Ondan sonra eve gidecek. o Allah ne verdiyse. Bir de hanıma diyecek ki, zaten sohbetten gelmişim. 15 dakikada ne yenir kardeşim? Ben zaten açım, çabuk sofrayı donat halbuki 15 20 dakika onun nesi olmalı? neyine yetmeli? Tüm iftarına yetmeli 15 dakika. Nerede? Şimdi esas mesele nerede? Esas mesele ömrü zayi etme tehlikesinde. Ama tabii Allah Teala iftarda yenilen yani iftarda yiyen adamın zikirsiz saymaz. Başında da dualar var okuyorsun iftardan evvel, iftardan sonra okuyorsun oruç duaları var, iftar duaları var. Hep zikir, hep zikir. Yani huzurlu olana hepsi zikir. Şuursuz olana zikir. Şimdi birinci hadis-i şerif bu bapta bu mübareğin zikrettiği birkaç hadis-i şerif rivayet edeyim. ilim meclisinde i̇bn Abbas radıyallahu anh'ın ma'dan rivayet ediyor. Bu mübarek imam muhaddislerdendir. İşte Ravi'lerine söylüyor? Bana Ebu'l-Kasim, Hübettullah ibn Muhammed din Hüseyin bildirdi. Ona Ebu'l-Hasen ibn Ali Ali'l-Temim'i bildirdi. Ona Ebu Bekir, Ahmet ibn bildirdi. Ona Abdullah ibn Ahmet bildirdi. Abdullah ibn Ahmet kim? Ahmet ibn-i oğlu. O diyor, bana babam bildirdi. Yani babası kim? Ahmet ibn-i Bak Ahmet ibn-i arasında kaç var? 1 2 3 4 4 arayla kime ulaştık? Hadis Ahmed bin Ambele ulaştı. Görüyor musun? Ne kadar eski dönem olduğunu anlatmaya çalışıyor. O dedi bana Mekki bin İbrahim bildirdi. O dedi bana Abdullah bin Sa'id bin Ebît bildirdi. O da babasından işitmiş. Yani Sa'id bin Ebît radıyallahu anh o da ne diyor? İbn Abbas radıyallahu anh'dan işittim i̇bn Abbas ne vuruyor? Ben Rasûlullah'tan işittim, Sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis'in senedi. Ne buyurdu Sallallahu Teala aleyhi ve sellem? İnne sıhhate, sağlık nimeti. Vel ferâhâ, boş vakit nimeti. Boş vakit. Boş vakit şu demek, bir yerin ağrırsa, boş vaktin var mı? Bir vakit, bir yerin ağrırsa, sağlığın da yok, boş vaktin de yok. Neden? Doktorla hastaneyle uğraşacaksın da ondan. Dükkana gidebilir misin bir yerin acayip bir ağrın sancın varken? Gidemezsin. Neden? Meşgulsün. Neyle meşgulsün? E tedavine bakacağın da ondan meşgulsün. E, sıhhat, sağlık, ferah, boş vakit. Mesela şimdi benim eskiden boş vaktim belki var. Şimdi boş vaktim var mı? Oraya yetişeceğim, oraya yetişeceğim, oraya yetişeceğim. Buradan gideceğim, oraya oradan geleceğim, oraya. Sabah dersim var, öğlen şuyum var, akşam şuyum var. Kaç aylık programlar dolu. E, benim boş vaktim kalmadı. Çok yazık değil mi bana? Acımanız lazım bana. Sizin boş vaktiniz var mı? He? Olmaması lazım. Yani ibadetle doldurun. Sağlıkla, boş vakit. nimet âni min niamillah azze ve celle. Allah azze ve celle'nin en büyük nimetlerindendir. مَغْبُولٌ fi مَا كَث۪يرٌ مِنَ النَّاسِ İnsanların çoğu bu nimetlerde aldanmışlardır. Zarara uğramışlardır. Sağlıklarını masiyetlere, günahlara kullanmışlardır. Boş vakitlerini boş yerlerde, hatta günahlarda harcamışlardır. Aleyhine hüccet yapmışlardır. Ama yarın ahirette çok pişman olacak. Biraz yaşlanınca pişman olacaksın ben olduğum gibi. Ey genç kardeşlerim, çok pişmanlık olabilir. Aman fuzuli bir vakit. Ehli sünnet itikadı, sonra fıkıh, ilmi hal. En zaruri meselelerimiz bunlardır. İlim, ilim, ilim. Ama ilmin de en önemlisi, evvela itikat ilmi sonra fıkhı ilmidir. Çünkü bir insan önce inancını düzeltecek ki, sahih itikat olmadan amel kabul olmaz. Ondan sonra da fıkhından en azından ilmihal... E ben hacca gitmek şu anda şeyim yok, haç ilmihalini okumama gerek var mı? Yok. Zekat verecek param yok, zekat konularını okumama gerek var mı? E yok. Ama abdest, kusül, taharet, namaz... Efendim, sabah akşam okunacak zikirler... Bunlar herkese her an lazım. Oruç Ramazan-ı Şerif'te, oruç biraz daha teferruatı az bir mesele. Ama orucun ihlası, orucun sırları, orucun hikmetleri, oruçla ilgili şuurlar önemli tam. Teravihleri, Kadir gecesi ile ilgili rivayetleri, bunlar herkes ilgilendiriyor. Çok insanlar aldanmış. O kadar aldanan var ki. Yarın ahirette kaç kere dünya döndürülmek isteyeceğiz? Cehennemdekiler de isteyecek. Cennettekiler bile isteyecek. Şehitler bile isteyecek. Şehide Mevla soruyor, ne istersen iste benden. Ya Rabbi ben isterim ki beni dünyaya yeniden gönder, yeniden şehit olayım, yeniden geleyim. Yeniden gönder, yeniden şehit olayım. Hanımıma, çocuğuma uğramadan bir daha senin yolunda cihada gideyim. Bir daha şöylem. Şey Neden? Karı gördü. Şehitlikteki karı gördü, kazancı gördü, mertebeyi gördü. Bir daha kazanmak istiyor. Bir daha kazanmak istiyor. Ama insan bir kere ölüyor. Ama şehitlik bir kere ve lakin haç bir kere değil, umre bir kere değil, sadaka bir kere değil, zikir bir kere değil, her gün, her saat imkanlar var. Kimisi senede, kimisi ayda. Ramazan şerif, Recep şerif geliyor. Senede bir ay Allah'ın haram ayı. Bunda istiğfarlar var. Bunda zikirler var. Her on gününün zikirleri var recep Şerif'ten başka zamanda kılınmayacak hacet namazı var. Veysel Karahane Hazretleri'nden %100 kabul oluyor. 3-4-5, 13-14-15, 23-24-25. Recep'te 9 güne mahsus. Bak senede bir kere geliyor. Öğlenki narsil istiğfarları var. Oruçları var. O orucun gün o gün. Recep'in ilk gecesini fazilet. Bu senede de gayetleyen ilk gece aynı geceye geldi. Neyikmezsin. Aynı geceye geldi. Yani demek istiyorum nurun ala nur oldu. Fazilet katlandı. E ilk gece birinci gecede geçiyor. Perşembe-Cuma bağlayan gece. Bitiyor. Yani önümüzdeki değil mi? Önümüzdeki Perşembeyi Cuma bağlayan gece. Hem Cuma gecesi, Cuma gecesi olmak itibariyle Kadir gecesinden bile eftar. O ayrı dava. Hem Cuma gecesi, hem Recep'in ilk gecesi, hem Recep'in ilk cuma gecesi olduğundan regaib gecesi. Üçü birden birleşti. Sen şimdi bunu bir sene daha bulabilir misin bu geçtiğinde? E gitti. Bunu söylüyorum. Recep'in 15. gecesi, Recep'in 27. miraç gecesi, recep Şerif'in günlerindeki oruçlar, 30'a kadar her günün ayrı sevabı fazileti var. Hepsini tutayım dersen ne hala? Değilse ilk perşembe orucu. İlk perşembe orucu vesaire. Dergide hepsi var. Dergi cetvel gibi yani günlerini de söylüyor. İlk gecesi şu gün, ilk orucu şu gün. Dergide namazları, oruçları, mübarek geceleri hepsi yazılmış. Ay'a denk gelen yani Mart ayında bulunanların hepsini yazıyoruz. Niye yazıyoruz? E işte insan unutuyor, takvimden anlayamıyor. Takip edince orada görüp kaçırmamak için önden bakacaksın niye önden bakacaksın Aa, bir de baktın geçti ondan sonra bir aylık dergi bir aylık dergi ama e, derginin ilk günündeyse ilk gecesi gitti senden ertesi gün ne alemi mi var ne manası var ibadetlerini takip edeceksin ganimet bunlar bir daha gelmez ha, geçen seneden bu seneye ne kadar tanıdığım öldü benim ya ne kadar tanıdığım öldü sizin de öldü e, biz seneye neredeyiz yani bu ömrü nasıl ayedelim? Bir daha nedir derece i Şerif, Şaban-ı Şerif, Ramazan-ı Şerif. Tam şimdi 3 aylara giriyoruz. İnsan gevşeklik eder mi ya? Ahirete sermayesiz çıkmak ister misin? Millet cennete şimşek gibi sıratı geçip giderken sen sürünmek istiyor musun? Millete iki rekat sabah namazı cemaati kadar gelen mahşer sana 50 bin cennetimin mi diyorsun ya. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem sen şefaat ederken, sen şefaat edilene kovulmak mı istiyorsun? Senin sünnetini terk etti ya Rasûlallah, bunu senin Havz-ı Kevser'inde nasibi yoktur, kovduklarından mı olmak istiyorsun? Öbürleri gidiyorlar Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen orada görüyorsun, adam kabul ediliyor, gidiyor, mübarek elinden, Havz-ı Kevser'inden şerbet içiyor, seni orada melekler, yit geri sen bit'at ehli adamları dinlemişsin, etmişsin, eğri sünnet dışı sapıklara uymuşsun, sünneti seniyeyi terk etmişsin, he? Her gün nida ediyor melek. İnnelillahi meleken yunadi kullen. Men khalefe sunnet-i Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Lem canel şefaati. Her gün bir melek nida ediyor. Aynı zamanda beddua ediyor. Kim Resulullah'ın sünnetine muhalefet ederse şefaatı nasip olması. İstiyor musun? Ne işim var İslamoğluyla? Ne işim var bayraklar bayrak? Ne işim var? Mustafa Üztürk, ne işin var Mehmet okuyan, ne işin var Mehmet görmez, ne işin var? ehl sünnet dışı adamlar, hadisleri inkar eden, sünnet seneyi inkar eden adamlar, nüzülümesi inkar eden Mustafa Karataşlar, ne oturuyorsun kalkıyorsun? Her gün melek nida diyor, sünnete muhalefet edene şefaat ne aile olmasın. E sen, e önümüzde mevsim geliyor, mübarek aylar, günler, geceler geliyor. Sen şimdi hemen sünnet seneye nedir? müstehaplar nelerdir, bu mübarek günlerin gecenin ibadetleri, regaib gecesinin namazı, gününün namazı, duaları nelerdir, Abdülkadir Gelen Hazretleri ne okumuş, Evliyaullah neler okumuş, allah Teala dostlarına neler ilham etmiş. Bunların hepsini... Recep Şerif Risale'm de var tabii müstakil de. E dergide orada şimdi gün yazmadığından insan kitapta gün yazmaz. Kitap çünkü her Recep için. E, her sene receplerde günü değişiyor. Bizim Mart'ta Nisan'a göre, on gün on gün geri geliyor yani. Ya, o zaman dergi ondan lüzum ediyor. İnsan cetvele bakıyor, cetvele. Bu üç ay aman aman aman, aman. o son bölüm dualar zikirler bölümü böyle da ayrı olsun, iş yerinde ayrı olsun, günün zikri var, öğlenden sonra istiğfarı var, hemen orada dursun. Aç kardeşim birkaç sayfa içerisinde, dolan. Niye? O sana ebedi ahiret saadetini kazandırıyor. Recep-i Şerif'in zikirlerini öğretiyorsan sana. Aklında kalıyorsa kita kitabı, dergi taşıma, aklında da kalmıyor ki her şey insanın. Hatırlatıyor. Evet. Ne buyuruyor? Sallallahu Teala aleyhi ve sellem Efendimiz. Ebu Reyre radıyallahu teâlâ anttan ediliyor. Hadi şerifte. Bâdirû bil âmâli seb'en. Salih amellere koşun, yarışın, müsabaka edin. Namaz, zikir, nafile, oruç, hayrat, hasenat. Yedi şey gelmeden, yedi şey başınıza gelmeden ne yapabiliyorsanız hemen yapın, hiç geciktirmeyin buyuruyor. Hemen yapın, hiç geciktirmeyin. Nedir yedi bekleyip başımıza gelme tehlikesi olan? Heltente ne? Siz bir şey beklemiyorsunuz. Ne bekliyorsunuz önünüzdeki günlerde? İlla fakran münsiya. Ya fakirlik gelir başınıza, size kendinizi unutturur. Ekonominiz bozulursa, işleriniz bozulursa, işten atılırsanız, maaşınız kesilirse, çoluk çocuk tuz derse, buz derse, hanım da seni ne biçim adamsın derse, sen zor zikir yaparsın. Senin huzurun kalmaz, sen rekaip namazı kılamazsın, sen recep borucuna aklın ermez. Neden? Fakirlik sana gününü, saatini, vaktini, amelini unutturur diyor. Şimdi başımıza gelecek, herkesin başına gelmek ihtimali kuvvetle muhtemel, tamam mı? Mesele bu, yedi şey, ya fakirlik geliyor, e memlekete fakirlik gelmeye başladı mı? Yokluk, fakirlik insana, işsizlik insana ibadetiniz iklini unutturmaya başladı mı? E, Özelde senin olmaz, öbürün de olur. Toplum birbirine bağlıyız. Onun için fakirlik size kendinizi de unutturmadan, derdinize düşürmeden salih amellerinizi yapın. Ev ginen mutlu yen. İkinci tehlike. Ya da fakirlik gelmez, zenginlik gelir. O tabii şu, fakirlik yüzde doksanına geliyor, zenginlikte yüzde beşine gelme ihtimali var mı? Şurada bu kadar cemaatin içinde, önümüzde daha fakir olma ihtimali olan kaç? Yüzde doksan. Daha zengin olma ihtimali yüzde beş, on çıkar mı? Ya çıkar ya çıkmaz, kaderdir. Ama zenginlik de büyük tehlike. Neden? Öyle bir zenginlik gelir ki sizi azdırır diyor. Ben nice adamlar biliyorum, başını secdeden kaldırmıyordu. Sonra işleri rast gitti, adamlar zengin oldu, şimdi camiye gelmiyor. Hiç sohbete gelmiyor. Ona da diyor ki, sen de zengin olmadan yapacağın ameli yap. Hepten sapıtabilirsin diyor. Ya fakir olursun, ibadet yapamazsın. Ya zengin olursun, ibadet yapamazsın. Evmeravan müfsiden. Ya bir hastalık gelir, bütün hayat düzenini ifsad eder, bozar diyor. İki tane ağzımda yara çıktı, dört gündür zikirlerimi okuyamıyor ağrıdan. Kalbimden şey yapmaya çalışıyorum. Şeker hastalığımı ilk dönemleri öyle bir köpük bağlıyordu ki, boğazımdan, dudağımdan burama kadar kuruyor, yapışıyor, namazı, fatihayı zor okuyorum. Okuyamıyorum. Son efendi hazretlerine dedim tarikat tersi beş bin la ilahe illallah ağzımı açacak halim yok kalbinden yap o zaman dedi. Bir hastalık gelir seni ifsad eder. Hepimize gelebilir mi? Bu gece vurabilir mi? Mübarek hemen ameli salih işle bir daha nerede bulacaksın? Bu Recep, bu Şaban, bu Ramazan çok istifade eyle. seneye ne haldesin acaba? Fakirliğe mi düşeceksin, zenginliğe mi düşeceksin, hastalığa mı düşeceksin, ne derde düşeceksin? Ya bunları bilmeden ne duruyorsunuz buyuruyor. Ev men müfenniden yahut ihtiyarlarsın. Nasıl ihtiyarlarsın diyor, müfennit demek seni tüketir. Bak babam şimdi yaşlandı. Bir daha şimdi Allah babamı gençliğe çevirsin diye dua edilebilir mi? He? Ben şimdi ya Rabbi babama gençlik ver diye dua etsem, siz amin der misiniz? Derseniz ne Çünkü hadis şerifte buyuruyor ki küllü denle u deva iller heram ve iller her her derdin devası var. Yaşlılıkla ölümün ilacı yok. Şimdi ilacı yok denen hadis şerifteki bir meseleye amin denir mi? Ama ne dili Allah babamıza sıhhat versin, afiyet versin, ağrı sancı vermesin. İman selametiyle, hayırlı uzun ömürle yaşatsın, iman selametiyle çana kapabak nasip etsin. E bu saatten sonra genç elmesi mümkün değil ki. Yaşlılık adamı bitirir. Bak cumaya çıkamıyor aylardır. Mümkünatı yok. Evde cemaatsız kılar mıydı ya? Ha çıkamaz. Neden? Yaşlılık geliyor. Benim gibilere erken geldi. Ee, ona gelme, ona birkaç sene, bir senedir oldu yoksa o 80 küsür yaşına kadar çok sağlam benden Maşallah öyle Ama şimdi yaştan sonra ne kadar sağlık olsa da bir yaştan sonra onu tutturamaz Hepimize yaşlılık geliyor mu? İnşallah gelir, gelmeden ölecek daha beter tabii ki Yaşlılık gelmeden ölmek de var Ama yaşlılık da gelirse Allah'ım elden ayaktan düşürmesin. Kimselere mühtaç etmesin. Allah'ım şu cemaate uzaktan yakından kadın, erkek, çoluk, çocuk. Gelen kardeşlerimizin bu ilim meclisine attıkları adımlar hürmetine, cümlemize ölene kadar ayakta namaz kılmayı nasip eyle. Rükû ile secde ile namaz kılabilmeyi nasip eyle. Rükûlerden secdelerden mahrum eyleme ya Rabbel alemin. Allah'ım amin. Allahümme salli alâ, senna Muhammed, salli Benim sohbetlerimdeki bu dualardan çok istifade eden olabilir. Amin. Yahut ne gelir? Yahut ne gelir? Ev mevten mücehiza. Müchiza da var. Ya da ölüm gelir, senin techiz tekvin işlerine başlatır. Ölüm gelirse hepsi bitti, hiçbir şey yapamayız. Her an gelebilir mi hepimize? gelebilir? Ondan sonra ne diyeceksin? Ölüm geldi mi ne diyeceksin? Bu da bana tecrübe oldu mu diyeceksin? Ondan sonra idama giden Laz gibi... Ne amel edeceksin o saatten sonra? Bir şey yok. <gülüyor> geldi. Öyle bir şey ki aniden pencere perde açılıp bir de durduğun anda bir de baktın Azra Aleyhisselam geldi ya. Bir rekat namaz kılamazsın, bir gün oruç tutamazsın, bir kuruş rekat borcunu ödeyemezsin. Bittin sen. Bir de Azra Aleyhisselam sana derse ki bittin sen, tam bittin zaten. Canını alma lüzum yok zaten, otomatik gidersin yani. Aleyhisselam der ki herkesin canını çıkin çıkinmeğa uğraşıyorum. Sen zaten hazır gittin der ya. Korkudan ölürsün yani. Korkudan ölmek diye de bir şey var. Ha, Yedi şey. Eviddeccale feşerruha ibin yuntazar. <gülüyor> Aman Rab, ahır zamandayız, kıyamet alametleri. Tehlikemiz çok büyük. Bu hadis-i hangi kitapta geçiyor? He? Tirmizi'yi geçiyor. Size tirmizi yetiyor mu? He? kütüb sitte altı kaynaktan tirmizi size yetiyor değil mi? Yetmeyene zaten cehennem yetiyor yani. Tirmizi'nin yetmediğini cehennem yeter. Hadisi inkar eden zındıklara. Müslim'de de aynı manada var bu hadis-i şerifin mealen. Aynı lafızla olmasa da. Ya da deccalı bekliyorsunuz. Beklenen belaların en şerlisi beklenen belaların ve kıyapta olan şu anda görmediğiniz adada Deccal hayatta. Deccal adada sahih Müslim hadisi Ehli Sünnet itikadı böyle buyuruyor. Hadisi sahih Müslim'de geçen hadiste asla şüphe yok. O hadis-i şerife göre adada bekliyor. Gaib diyor. Bak gaib. Ne demek gaib? E, bu burada olmayan, bu, bu gaib, gıyabında diyorsun ya adam yanında olmayacak. Gıyabında gaib işte beklenen gıyaptakilerin en şerlisi Deccal çıksa şu anda yarın adadan Allah'ta işte onu ne imkanlarla getirecek İsfahan'dan çıkacak İran'dan İran İsfahan Yahudilerinin orada İsfahan'da orada İran'da çok Yahudi var hala da çok var İsfahan Yahudileri meşhurdur 70 bin Yahudi ile birlikte çıkış yapacak dünyayı kesecek kavuracak ben ilahım Allah'ım diyecek aşağı. Önce peygamberim diyecek. Sonra Allah'ım diyecek aşağı. Ondan sonra kendine iman ettirecek. İman etmeyeni kesecek, doğruyacak. Yanında böyle dağlar gezecek dağlar. Deccal'la ilgili benim sohbetim var. Bizim ki nokta sitesinde vardır o. O sohbeti öne çıkarsın Yunus kardeşimiz. O sohbeti bir, bir, bir sohbet sohbetmek iki sohbet mi bilmiyorum. He? İki sohbet belki 4 5 saat 6 saat anlatmışım. Deccal ilgili bütün hadis-i şerifleri vaatleri mümkün mertebe orada anlattım. O sohbeti mutlaka dinleyin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namazın sonunda vehuduke min fitnetilmesi mesihid diye namazı bunsuz bitirmeyin. Bu konu eee dualarındandır. Selam vermeden önce, ah keşke ezberleseniz. Ama ezberleyemediyseniz selam verir vermez hemen onu Şeyde var Dualarımda var mı onu bilmiyorum da Namaz ilmali kitabımda da var Onu atalım biz size Dört şeyden Allah'a sığınmadan selam vermeyin buyuruyor. Sahih hadistir, he? Dualarımda da var mı tamam, ben hatırlamadım. O duayı mutlaka yapın. Eğer ki şeyse, telefonunuza bir kaydedin, selam verir vermez. ilk iş onu yapın. Esasen ezberleyip selamdan önce yapmak lazım. En makbul dua selamdan önce yapılandır. Selamdan önce yapılandır ama her dua yapılmaz tabi, hadiste geçmesi lazım. Namaz içinde olduğu için. Bu mübarek Allah Allah'ım ne min adab cehennem, ve uzu buke min fitnetil mahya ve memat, ve uzu buke min fitnetil mesihid deccal, ve uzu buke min adabil qabr. Bütün sahih hadislerde de var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe bunu okumadan selam vermezdiler. Kabir azabı bu kadar mütevatir. Ey Mehmet okuyan, bu gari başımın üstünden eksik olmaz diyor. Keşke kalbinde iman olsa. Bu gari başının üstünde, bu gari de bu hadisler var. Kabir azabı Resulullah sığınmadan selam vermiyordu namazdan. Sen nasıl inkar edersin? Bunu inkar edersen nasıl hoca olursun? Nasıl ehli sünnet olabilirsin? Bak birinde kabir azabı, öbüründe ne buyuruyor? Mesih-i Deccal fitnesinden sana sığınır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene ve 1500 sene evvel bundan sığınıyor. E şimdi kıyamet yaklaşmış, Deccal çıkmak üzere, komurdanıyor, dişlerini bilendiriyor. Sen burada Deccal'dan Allah'a sığındığın yok. Ya hoca benim zamanımda çıkmazsa sen zaman çıkmaz. Senin duaların çoluk çocuğunu da Deccal'dan kurtaracak inşallah. Mübarek adam. Hadisleri böyle emrediyor. Sahabe-i bu kadar evvel bu duaları yapıyorlar. Sanki kıyamete inanmışmışsın. Nasıl yapmazsın? Beklenen en şerli gâib Deccal'dır buyuruyor. Deccal çıkmadan namazınızı kılın, orucunuzu tutun, zikrinizi yapın. Aniden çıkarsa bütün dünyayı alt üst edecek. Bütün dünyayı alt üst edecek. Şimdiki gibi ibadet yapma fırsatı bulamazsınız buyuruyor. Bulamazsınız. Bu ne büyük tehlikelerden bahsediyor Tirmizi hadisi ya. İşte bunlar ne demek istiyor? Fırsatı değerlendirin, vaktinizi zayi etmeyin, başınıza bunlardan biri. ev saate, yedincisi ya da kıyamet kopacak, aniden kopacak. Ama tabi Deccal çıkmadan kıyamet kopar mı? Hazreti Mehdi çıkmadan kıyamet kopar mı? İsa Aleyhisselam gökten inip Deccal'ı gebertmeden, Hazreti Mehdi'ye destek vermeden kıyamet kopar mı? Güneş batıdan doğmadan kıyamet kopar mı? Mevcut mecüc çıkmadan set patlamadan kıyamet kopar mı? Kopmaz. Ama yine de tetikte. Ya da kıyamet gelecek. Kıyamet ise en dehşetli ve en acısıdır diyor. Hal böyle olunca yedi şey saydı bize. Ya fakir olursunuz, kendinizi unutursunuz. Ya zengin olursunuz, azıp kudurursunuz. Ya hasta olursunuz, bozulursunuz hiçbir ibadet yapamazsınız. Ya yaşlanırsınız, tükenirsiniz, piliniz biter, ayağa kalkamazsınız. Ya ölürsünüz. Efendim zaten cenaze işlemleri başlar. 5. Ya Deccal çıkar, ölmeseniz de ölmüşten beter olursun. Bütün dünya tiril, tiril titrer Müslümanların ödü kopar. Kef Suresi'nin başını sonunu bilen kurtulur. Kef Suresi'nin başından ona ayet sonundan ona ayet hemen ezberlemek lazım. Tedbir Deccal'a onu okusan hiçbir şey yapamıyor ya. Dünyanı altının üstüne götürüyor ya, dağları eritir götürüyor. Ama kef Suresinin 10 ayetindeki sır var, onu diyor, bitirir diyor, etkisiz hale getirir diyor. Şimdi, Deccal'ın gücüne karşı sana 10 ayet vermiş kef Suresinin başından o, sonundan o. İkisi olsa iyi olur ama Hadis-i Şerif'te başı da dediği rivayetler var ama bazı rivayetler olduğu için siz evvele başından on ayet yapın, Raşedea'ya kadar, Raşedea ayetine kadar, başından on ayet, bunu nezbelleyelim. Birden uu, haberler, şunlar dedccal çıktı, dedccal çıktı çok haberlerde kalmayacak, merak etme, beyaz saray, beyaz saray kalmayacak da, dedccal onların <gülüyor> dumanını tüttürür de, ondan sonra tam yavurluk yapamadınız ulan der, sahte gavurlar, siz adam mısınız lan, hıyarlar Hadi gidin aşağıya milleti gavur edemediniz der yani. Ben gelim de bak ne yapacağım diyor şimdi. Ondan sonra hepsi gitti. Pentagon, Pentagon, Aviv, Melevi Deccala ne dayanır ya? Ama tabii Yahudiler hemen Deccala ne yapacaklar? İntibak edecekler. Zaten anası Yahudi. Deccal'da Yahudilik var. Yani ırktan Yahudilik var. Onun, ama nasıl bir alamet ya? O sohbeti dinleyin. Parayla değil, pulla değil ya. Dinleyin. Hadi şerifler sayide. Deccal çıktı mı çok tehlike. Ama Kef suresinin 10 ayetini bilip işte işte biliyorsun da işte orada aklına gelir mi deccalı gördüğünde? Mesele bu yani. Tam da şimdi deccalla karşı karşıya geldi. Seni ne yapar biliyor musun? Sen yapana kadar. Hemen okuyacaksın ya. Elhamdülillahi <gülüyor> lezine ala abdil kitabe ve dedin Süne, süne, süne, süne pilini bitiriz. Zaten şey, Deccal senden kaçar Ulan bu benim enerjimi bitirecek der Uzağa gidelim der Bakarsak ki Kev Suresinin başını biliyor Deccal o kadar bilmiyor mu? Deccal der ki ana bu bilene çattık bundan durursan beni bitirecek Hemen kaçar Hey yedi Müslümanlar Hazreti Kur'an'da ne mucizeler var Bunlar o zaman belli olacak biz bu manzaraları görebilecek miyiz? Pek göreceğimize benzemiyor ya, yani. vakit bakımından. Ama yine de tehlike büyük, her an çıkabilir. Sen ondan evvel salih amellerden yapacağını yaptı. İşte ya kıyamet koparsa zaten. Allah, Allah, bir ufak deprem oluyor, ne hale geliyoruz ya? Yani? Zaten deprem eriz çok. Şimdi deprem olmadan armut gibi dökülmeye başladı binalar. Bir de deprem olsa kıyamet kopacak yani. Biz zanneteyiz ki kıyamet koptu. Albiği uludan sırtından bir tane ağaç kopmaz yani. Ha bizim binaların çürüklüğünden ama ya bir de kıyameti düşün ki dağlar unufak olacak ya. Yani. Bir bina çöktüğü zaman mahallenin hepsi alt üst oluyor. Mahallenin hepsi alt üst oluyor. Bütün dağlar ayağa kalkıp yürüyor, hallaç pamuk gibi savruluyor. Sen daha ne konuşuyorsun? Allah mı diyebilirsin yani? Onun için ne olur salih amellerinizi ma ihmal etmeyin buyuruyor sallallahu teala aleyhi. Daha tabii birçok hadis-i şerif var. Ondan sonra rivayetler var. Efendim ahirete gitmeden fırsatı ganimet bilmek için tembellik etmemek için ya neler beyan ediyorlar dostlar büyüklerimiz. Avni bin Abdullah radıyallahu anh, buyuruyor. Yarını ''Yaşayacağı müddetten sayan bir Müslüman, ölümün mahiyetini bilmemiştir.'' diyor. Şimdi yarın yaşayacak mıyız? Bak hepiniz, ben dahil, ne yarın daha epey bir pay var yani, zannediyoruz. ''Yarın yaşayacağını düşünen bir Müslüman, ölümün hakikatini, mahiyetini ve künhünü bilmemiştir.'' diyor. Halbuki biz görüyoruz ki, adam aniden ölüyor. Gözümüzle görüyoruz bunu. Aniden benim ölmeyeceğim ne malum, senin ölmeyeceğin ne malum. O zaman hepimiz aniden ölebiliriz. Aniden ölme ihtimali kuvvetli olan insanlar. Nasıl yarını ömrümüzden sayabiliriz? Ölümün geleceği kesin mi? Ben yemin ederim ki vallahi billahi öleceğim. Siz de eder misiniz? Peki hiç kimse yemin edebilir mi ki yarın yaşayacağım? O zaman hangi şey hakikat, hangi şey hayal? Ölüm hakikat, yarın beklentisi hayal. Biz niye hayal ipine, malihul ya defterine efendim elhamlar diziyoruz? Bu ölüm böyle bir gerçek Ve Vekem müstakbilin yani. yemellah çekmelo. Nice önünde bir gün var ki onu tamamlayamayacak. Vekem Nice yarın beklentisindekiler ulaşamayacak. لَوْرَيْتُمُ الْاَجَلَ وَمَس۪يرًا لَوْغَصْتُمُ ve وَغُرُورًا Siz eceli bilseydiniz, siz ölüme gidişatınızı bilseydiniz, emellerinize kızardınız, beklentilerinize buz ederdiniz, gururlarınıza, aldanmalarınıza... Ne ziyanlar ya! Ne ziyanlar ya! Şimdi bu işi yapayım da namazı biraz sonra kılarım. Bu gece teheccüde kalkmasam da yarın kalkarım. Ya yarın senin değil be kardeşim! Bu gece bu, bu fırsat varken şimdi yap bunu! Bu gece yatmadan bin kere la ilahe illallah desen ruhun arşın altında geceliyor. Ya yani mübarek geceler geliyor, Recep'te yaparım. Ya recebe var mısın? Belli değil. Ya bu gece bin la ilahe illallah yatmadan ne var kardeşim şimdi mesela? Yok. Atacak ileri. ileri tehir tehir. Tövbe etmez. Kendimi bağlamayım şimdi. Allah söz özlerim, bozarım, daha beter olurum. Şimdi daha mı yani? Mübarek adam. Hücumuza bozmamak niyetiyle söz verir. Yok, yakında tevbe ederiz, Recep geliyor tevbe ederiz, Recep gelir Miras gecesi, o gelir Berat gecesi, o gelir Kadir gecesi, o gelir Bayram gecesi. Ya kardeşim seni aldatıyor bu nefs şeytan. Hep sana ileriyi vaat ediyor, İlerisi ya cennet, ya cehennem. Başka durak yok. Bugün ne yaptın, yaptın. İmam Rabbani Kaddesi ne buyuruyor? İnmezi dunya mecaul gurur. El gurur men yestafiha. Ma madafat ve mal me'mal gayb. Ey insan, bu dünyanın altını, gümüşü, malı, mülkü, doları, eurosu, bütün imkanatı, karısı, kocası, çocuğu, aldatıcı bir eşya. Az bir menfaat, geçici bir intifa. Bunu seçen aldanmıştır. Geçen geçti Bir saniye geri getiremeyiz bak buraya girdiğimizden çıkana kadar ne kadar saat geçti Gelecekse şu veli Kime nasip olmuş Olacak belli değil O halde senin için ne var Hangi anda bulunuyorsun anda anda saniye saniye birden de az Hangi anda bulunuyorsan O an senin malın Onu iyi değerlendir Hadi bakalım değerlendirelim buyur Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne abdühü ve resul. Bak bu anı kazandık mı? Gökleri indir aşağı. O kadar ağır gelimiz ana. Hadi bakalım. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. bakıyat salihat, ebedi kalacak, yanına kar kalacak, salih ameller her biri cennette bir ağaç olacak 500 sene altında atlı koştursa gölgesini geçemeyecek salih ameller ve zikirler. Allah Teala'nın tasdik ettiği kulu dediği zaman da Sübhanallah dediği zaman da ben münezzehim doğru söyledin Elhamdülillah ben hamde layıkım doğru söyledin La ilahe illallah ben tevhide layıkım tek Allah ilah benim doğru söyledin Allahu Ekber en, en büyük benim doğru söyledin Mevla seni tasdik ediyor tasdik ettiği kuluna bile azap eder mi? Ne tasdik ettiriyor? E bu teşbahat. Bunun adı nedir? el bâkiyâtü salihat. el mâlu ve'l-benûn zînetül hayâti Mallar, oğlanlar, kızlar, hepsi beraber dünya hayatının süsüdür. Dünyanın kendi ne kadar kalıcı ki süsü ne kadar bâki olsa. el bâkiyâtü salihat. Salih ameller <gülüyor> zikirleri bâti. Hayrûn-i'nde rabbike sevâbe. Benim karşılığım, mükafatım ebedi olacak, tatmin edecek, doyuracak, şaibeli olmayacak. Hastalıkla, ölümle, yaşlılıkla, manilerle, arızalarla efendim karışmayacak. Ebedi cennet diz boyu nimet ya. Ve gayruna Beklentiniz, ümidiniz bir kafanı bir yere bağlıyorsun. bir arsa aldım. Efendim işte yanından bir iyi yol geçerse değerlenir. Acaba bir de bak gözün gitti. Ondan sonra bir şey aldım efendim Arnavutköy'den arsa aldım çılgın proje yapılırsa kâr ederim ya yatarsa gitti havaalanı gelirse bir şey alıyor bir yerden hemen bir beklenti değil mi herkes bir yatırımda bir beklenti altın alıyor fırlayacak diye küt iniyor adamı bir öyle diyordu geçen ya diyor. Altın falan, dolar, euro alacaklar diyor, bana sorsun diyor. Ne zaman alıyorsam diyor, düşüyor diyor, zarar ediyorum diyor. Kesinlikle diyor, denedim artık diyor. Ben burada diyor, bir ölçü birimi olabilirim diyor. Ne zaman aldımsa düşüyor diyor. Allah, Allah. Hükümet bile bu adamı bul, bulsa iyi olur ya. Vallahi diyorum, doları düşürmek istedikleri zaman. Biraz dolar aldırsınlar. Adam diyor, hemen düşüyor. E şimdi adam bir beklentiye giriyor. Kütaş ya. Bir bakıyor ana! Düştü, düştü, düştü, gitti ya! Onun için siz bir şeylere ümit bağlıyor musunuz? Bağlıyorsunuz. Akıllıysanız, bakiyat salihata ümit bağlayın. Hiç fani olmaz, hiç yok olmaz, zayum Ama ihlas, Allah için yapacaksınız, riya gösterisi yapacağız. Buyurun okuyalım. Sübhanellahi, velhamdülillahi, la ilâhe illallah. Allah'e أكبر, ve la hâle, ve la kuvve, illa bîllahi Alîl, âzîl. Ve la koyarsan, kendin min künuzü cennet, cennet hazinelerinden bir hazine. Her gün yüz kere okuyan ebedi fakir olmaz. Dünya ahiret 99 belayı de En azından yürek sıkıntısını defeder feder. Neredesin zikirlerden? Bir şey yok. Bahkât, salihat. Onlara heves bağlayın, ümit bağlayın. Ahirette çıkacak, zayıf olmayacak. Onun için, şimdi dergide özellikle benim yazılarım faziletli amellerle ilgili hadis-i şeriflere iman etmek, birisinin mevzu dediğine bir muhaddisin itibar etmemek, diğer muhaddislerin zayıf demesine itibar edilerek amel etmek lazımdır. Çünkü zayıf hadisle amel etmek müsteaptır. Bu yazı çok önemli. Sayfa 4'ten itibaren çok emek verdim. Bunu okursunuz inşallah. recep Şerif'in ilk cuma gece çıkınacak rekaip namazı. Bu rekaip namazındaki nurlar, faziletler, bereketler, tarifleri 8 ile 10 arasında. Şimdi Doktor Ahmet Gelişken diye bir hocamız var. Allah kendisine selamet ihsan ederiz. Doktor derken doçent, doçent. Din adamı, ilahiyat adamı, hilayettakilerin hepsi bozuk, Değil yani o mekteplerden okumuş, doçent olmuş Ahmet Gelişken hocamız ilk olarak onun yazısını aldık bu dergide. O da ne diyor? O yazıyı da mutlaka okuyun. Sayfa 24. Hala etrafınızda Mehmet Görmez iyi adamdı diyenler varsa Görmez'in sünnet ve hadis tanımı müsteşriklerin tanımlarıyla tıpatıp aynı diyor. Belgeleriyle Görmez'in kendi yazılarından almış, reddiye yapmış. Allah hocamızdan razı olsun. Amin. Bak, kıymetli hocalarımız var yani. Güzel hazırlıklar yapmışlar zamanında. Biz yeni ulaştık. Yeni ulaştık. sayfa 24'te e, görmez aşıklarına mutlaka bu yazıyı okuyun, okutun. İnşallahı rahman. Şimdi Resul Hocam ne yazmış? Ümmeti Muhammed'in başına gelen bunca belalar, bunca musibetler, bunca felaketler neden geliyor? Allah'a muhalefetten geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhalefetten geliyor. Şerat ı Garra'ya muhalefetten gelir. Doğru mu? Çok güzel yazı yazmış. Kıymetli hocamız, Allah başımızdan eksik etmesin. Sıhhatü afiyet ihsan eylesin. Şimdi hocamız da çok şişman işte yani vücut ağırlığından yürüyemeyecek hale gelmiş. Biz de hocamıza şu duayı yapabilir miyiz ki Allah afiyetle hastalık vermeden zayıflamasını nasip eylesin diye dua etsek amin deme imkanımız var mı? Var. Allah'ım hocamıza sıhhatle, afiyetle hastalıksız, hayırla zayıflaması nasip eylesin. Amin. Amin. Çünkü vücudu çok ağır. Ondan dolayı yürüyemiyor tabii ki. Yemekten değil, çok yemez. Bak ben her hocaya kefil olur muyum? Her hocaya kefil olmam. Kendime bile kefil olmam ya. Resul hocam yemez. Ama vücut yapısından itibar devamlı oturup ders okutuyor, ders okutuyor, ders okutuyor. Senelerdir onun için Allah sahini meşkûr eylesin. Amin. Ondan sonra Kurcağından başka kaynak tanımayız, Teran, teranesiyle arz-ı endam edenlere red diye yazmış Hüsamettin Vanlıoğlu hocamız, İsmaila fıkıh heyeti başkanı, İsmaila ulema heyeti kuruldu elhamdülillah. Yeni bir sitede açılıyor, İsmaila ulema heyeti, önüne gelen İsmaila'yı temsil ediyorum diye oraya gidiyor, buraya gidiyor, fitne çıkarıyorlar. ehli sünnet dışı adamlarla görüşüyorlar, toplantılara katılıyorlarmış. Bundan dolayı Ehl-i Ulema Ayeti kuruldu. Geçen gece, perşembe cuma bağlayan gece ben de e gittim. Elhamdülillah toplantı yapıldı. Hoca efendiler, hepsi şeriatı muhafaza eden hocalarımız e, toplandı, bir araya geldi. Yakında inşallah önemli, mütevatir, itikadi konulara bilgi verilecek size inşâAllah. Bu sitesi de kuruldu İsmaila e, Ulema Ayeti sitesi. Efendim Hüsamettin Vanlıoğlu hocamız da o heyettedir, ulema heyetindedir. Salih hocamız İsmailhan İmamı o heyettedir. Hüseyin Avni hocamız o heyettedir. Ondan sonra müşekkas bir sahafilik örneği Nasruddin Elbani. Bu Elbani çok tehlikeli bir adam. Büyük Vehhabiydi. Allah müştah hakkında ona muamele etsin. Hadisleri çok çer etti, tağan etti, karıştırdı ortalığı. Bu adam diyor hiç alim değil diyor. Sahaf gibi, kitapçı gibi bir adam diyor. Hani bir kitapçı adam kalkıp müçtehitim dersen ne kadar? Kitap satmakla bir adam müçtehit oluyorsa, Elbani de muhaddis olur yani. Onun için bunun hakkında yazmış. Bu çok tehlikeye saçtı. Milletin itikadını ifsad etti. Geçenlerde de öldü. Bir resmi var internette görmeyin, bakmayın bence. Gece korkarsınız, uykunuz falan kaçabilir. Allah bu ehhabilerin Allah bu hadis inkarcılar bu bunların köye hadise de hizmet ettim derken her tarafı karıştı. Nurunu selbediyor ya. Suratlarında nur diye bir şey yok ya bu ehli sünnet olmayanların ya. Allah Allah. Ömer Faruk Korkmaz hocamız da onu yazmış çok güzel sayfa 38'de. Efendim bu hoca kardeşimiz de ulema heyetinde Ömer Faruk Korkmaz hocamız. Allah nazarlardan muhafaza eylesin. Ondan sonra bu Emin Sarraf çocuğu ile yakın dönem üzerine Fikir atması üzerine İstanşan Ocak hocamız yazmış. Sayfa elli altıda yani onun yazılarından alıntı yaptık. Öyle güzel bir yazı ki, gecenin dördüydü geçen de, o kadar uykum var ki, o yazı geldi önüme. Yani uykum kaçtı. Ali Efendi'den bahsediyor Emin Sarıç hocamız, Bekir Haki Efendi'den, Sami Efendi Hazretlerinden. Mesela, Sami Efendi Hazretlerinin resmini görmüşsünüz herhalde. O biraz var, Orada, burada da göstermiş. Bekir Haki Efendi duydunuz mu? Halihader efendi hazretlerimizin da müritlerindendirdi, Allame-i Cihandı. Mahmud efendi hazretleri ona çok hürmet ederdi, tabi efendi genç olduğu için, ondan çok istifade ederdi. Çok büyük de alimlerdendi. Bekir Haki efendi işte, o da güzel burada malumat vermiş, İhsan Şenhoca Hoca onları yazmış, onun da resmi de var, Alim görün, alim görün, anladın mı? Bizim gibileri gördüğün zaman, hoca zannedip de böyle kafanızı duvara vurmayın, bakın sen alim görün. Bekir Hake Efendi ne demek acaba? Allah meca. Osmanlı'nın son dönem alimleri bunlar. Hepsi Ali Aydar Efendi'nin efendim talebeleri müritleri bunlar. Ali Efendiler, Beşiktaş Müftüsü Fuat Efendiler. Fuat Efendi ben de gördüm. Elhamdülillah. O yazıda çok tavsiye edecek. Ondan sonra efendim bunlardan istifade. En büyük mesele nedir? Derginin sonunda başlayan dualar ve zikirler sayfeleridir çünkü recep Şerif ayı girmesi hasebiyle zikirler, dualar, faziletli ameller sayfa 62'de başlıyor 80'de bitiyor 62'den 80'e kadar Recep ayının faziletli amellerinin hepsi yazılmış efendim miraç da burada mıdır? miraç kaçına geliyor dediniz? martın? O zaman Miraç'ta burada oluyor mu, onu bilmiyorum. Ondan istifade edin. Şimdi, recep Şerif ayının faziletli amelleri, en mühim mesele, ben bir daha gelene kadar, yonda da size söyleyeyim, Evliyaullah buyuruyorlar, Rumi takvime göre, Mart ayının ilk çarşambası, bu sene nereye geliyor? Mart ayının ilk çarşambası, eski takvimde, 19 Mart salıyı, 20 Mart çarşambaya bağlayan gece, tehlikeli gece. Senede, bir, Safer'in son çarşambası Gökteki Ay'a göre, bir de Mart'ın ilk çarşambası ama Rumi Takvim'e göre bu ikisi tehlike. 19 Mart'ı 20'ye bağlayan ne okunacak belalardan korunmak için? Bir senelik belalara karşı, sayfa 62'de ben buraya gelmeden evvel aklınızı yitirin de bu duaları zayi etmeyin. Akşam namazını kıldınız, kimseye sipariş vermeyin. Randevu vermeyin. 19 Mart Salı akşamı kılar kılmaz camide nerede? Hemen oturun. 12 Fatiha-ı Şerife, 105 Besmele-i Şerife, 100 Bismillahirrahmanirrahim, Durru Measmişeyh'in uzun duası var. İşte La Havlesi var, Kadir Suresi var 27 kere. 100 kere Ya halik zikri var, 100 kere Sübbuh'un Kutlu zikri var. Sonunda da bir Sanevât-ı bir senelik belalara karşı 19 Mart'a dikkatinizi çekiyoruz. Mevlana en böyle buyuruyor kitabında. Yani bu seneki takvimde oraya denk geldi. Onu demek istiyorum. Biliyorsunuz eski takvim 12-13 gün geriden geliyor esas takvim yani. Osmanlı'nın da son döneminde kullanılan takvime göre konuşuyoruz. Zaten Mevlana Hazretleri yüz küsur sene olmuş vefat etti. Sonra buradan ibadetleri, vazifeleri efendim yaparsanız Recep Şerif'in oruçları, Recep Şerif'in ilk perşembe orucu mesela önümüzdeki perşembe ''Men sâme evvele hamîsin min ''Recep'in ilk perşembesini oruç tutan, yalnız bir mesele var.'' O da nedir? ''Recep geceyle mi giriyor, gündüzle mi giriyor?'' ''Geceyle girilse ne zaman giriyor?'' ''Perşembeyi Cuma bağlan gece. O zaman o perşembe, Recep'in ilk perşembesi oluyor mu, olmuyor mu?'' Esasen ilk perşembesi olmuyor. Çünkü cemazi el son perşembesi oluyor. Çünkü Recep neyle giriyor? Geceye giriyor. O zaman siz ne yapıyorsunuz? Bu perşembe değil, bir daha perşembe. Anca... Başka bir mesele daha var. namazı Recep'in hangi gecesi kılınıyor? İlk Cuma gecesi kılınıyor. İlk Cuma gecesi kılınca hangi gece kılınacak? Bu önümüzdeki perşembe-cuma bağlayan gece rekaib olacak mı? Olacak, Recep'in ilk gecesi girdiği için. O zaman alimler diyorlar ki, regaib namazındaki müjdelere ermek için perşembesinde de oruç şartı var. O zaman o orucu ne zaman tutalım diyorlar. Büyükler buyuruyorlar ki, madem öyle o perşembe Recep'ten olmasa da perşembeyi oruç tutun ki o akşamında regaib namazınızdaki müjdelere nail olma şartı yerine gelsin diyorlar. Anlatabildim mi? Perşembe orucu tutun. İnşallah Recep'in ilk perşembesi sayılır. Ondan sonraki perşembede tutarsınız. Zaten pazartesi perşembe sünnet değil mi her hafta? E hem derece bir şerif, hem de ilk perşembesini oruç tutan, yani hakka ni ala cennet. Onu cennete sokmak Allah üzerine Hak olur diyor ya. Alacağı var benden diyor. Onun için bu perşembe de tutun, bir daha perşembe tutun. E ben Recep'in tümünü tutacağım. E senin anının elini kim tutmuş ya sen? Tut abi. Tut, Recep'in tümünü tutsan faziletlerini Recep Risale'de yazmışım aklın durur be. Ama yok. Pazartesi Perşembe tutayım. Çok makbule geçer. İlk üçü tutarsan bu e, bu salı sohbette anlatırım inşallah. Ne faziletleri var. 13 14 15 şey sünneti mükkede ya mı biz. E, 27. gün orucu tutarsın Miraç. E, zaten 13 14 15 15. gece Eftal gece 15. gün orucunun fazileti var. Onu hadislerde anlatacağım, ömreden döndükten sonra sohbetlerde. Sohbetleri takip edin, çünkü faziletli ameller mevsimine girmiş bulunuyoruz. Onun için ibadetlerle mübarek gece hiyâ denir. Recep-i oruçları, Recep-i zikirleri, on gün, on gün, on gün, üç zikri var. Recep-i namazları, sayfa 65'te başlıyor. Recep-i ilk cuma gecesine kayıp namazı, o başta. Sekizle ona göre, burada atıf yapılıyor oraya. 30 zekatlık namazı var. Munafıklara nasip olmaz diyor. Yani onu kılmayan munafıktır anlamına gelmiyor. Ama o namazı kılmak nasip olduysa da insan munafıklıktan beraat alıyor. Mevzu budur yani. Şimdi benim mescidimde diyor 40 vakit kılan diyor munafıklıktan beraat alır diyor. E kılamayan munafıktır anlamına geliyor mu? E, gelmediği gibi bu da gelmiyor. Lafı tersten okumamak lazım. Ama büyük bir müjdedir. O 30 rekat namaz Recep Risale'de, 220-228'de. Burası yeni, bas, yeni baskıda, 242-250'de. Recep Risale'de sizde yeni vardır çoğunuzda. 242-250 dergide yer yetmedi. Yer yetmedi, onu yazamadık o kitapta. O 30 rekat 10-10 kulunuyor. Başında 10, ortasında 10, sonunda 10. Muhteşem! Hazreti Selman o namazı duyunca şükür secdesine kapandı. Ya Resulallah nasıl müjdeler verdin dedi, şükür secdesi yaptı ya. Abdülkadir Geylani diyor kitabında. O namaz kılınsa iyi olur yani ilk gecede. Yani tabii ilk on geceye kadar kılınıyor. İlk, ilk üç gecede önemli ama ilk gece, on beşinci gece, son gece olsa tam. Esas adrese gider. Rekayb namazının duası burada 67 yedinci Yani rekaayb namazı orada ama başta tarifi var ama duası nerede? Tabii kitapta da var, burada da 67 yedinci sayfede. recep ilk cuma günü namazı. İlk Cuma gün namazı ne? Önümüzdeki Cuma, ilk Cuma günü. Namazı var, efendim, Muhammed Hakk'ın Nazirli Hazretleri beyan ediyor. Öğlen ikindi arası dört rekat. Tarifi burada yazıyor. Öğlen ikindi arası, Cuma'dan sonra. recep Şerif'in ilk Cuma namazı. recep Şerif'in üç, dört, beş, on üç, on dört, on beş, yirmi yirmi dört, yirmi beş. Bu, on Mart, on, on bir, on iki Mart, yirmi, yirmi bir, yirmi iki Mart, 30-31 Mart, 1 Nisan'a da geçiyor. Aklınızda 1 Nisan'dan kalsın. 1 Nisan son. Senede 9 günde kılınıyor. Üveysel Karani Hazretleri, Hazreti Ali'den rivatidir. %100 denenmiş secdeden kafanı kaldırıyorsun, oluyor. Ama bende sifta yok. Çünkü ben daha kılamadım. Kabul olmayacak duayı da yaptırmıyorlar işte. Ne kadar da dertlerim var halbuki. Ne işler yapacağım da <gülüyor> i̇şte. Hey Allah'ım! Allah'ım kabul edeceği dualar. acil bize nasip eylesin. Amin. Bugün nerede kılınıyor bu namaz? Ondan sonra, Recep Şef'in 10. günü çok önemli, hayırlı kaza kader için önemli dualar var, zikirler var. 15. gece namazları var, 15. günün namazları var. Recep Şevde istiğfar, çok önemli. 3 ayların istiğfarı başlıyor. Öğlen ikindi arasında 7 kere en az, 1 kere en az, 7 kere yapsan daha. Önemli olur. Çok fazileti var. Recep tevbe ayıdır. Recep'te istiğfar edenler asla mahrum olmayacaklar. Uzun bir istiğfar duası var. Baalevül Hattat Hazretlerinin meşayihin ullarından. O da Recep kitabında da görmemiştim o zaman. Sonra bu dergiye yazdım. 71-72'de. Böylece faziletli amellere devam edesiniz. Hiçbirini ihmal etmeyesiniz. Her kim Recep'te Şaban'da Ramazan'da öğlen namazını müteakiben buyuruyor. Estağfirullah el azim la ilahe illallah el hayy el kayyum ve tebu ile tevbetu abdin nefsi la yemliku le nefsi var ve la ve la ve la ve la nushura bu osmanlıdan beri kalmıştır fatih camisinde hala okurlar pazarlarda hala okurlar bu istiğfarı osmanlıdan kalmış ulemadan bu istiğfarı kim yaparsa öğlen ikinde Yedi kere olsa çok kuvvetlidir ama en az bir kere da var yani Allah Teala onun meleklerine buyuruyor ahriku seyyati min divan sahifen. Amel defterinde seyyatını tespit edin hepsini yakın diyor. Yakın. Hiç seyyat bırakmayın diyor. Bu da Recep'e mahsus. Recep, Şaban, Ramazan 3 aylarda. Alıştıktan sonra her ay yapsan her gün yapsanıyor olur ama yeri neresi? Recep, Şaban, Ramazan Şerif'te öğle ikindi arası Hani öğlen namazını hemen peşine yaparsan aklında kalır, biraz insan o sıra işe güce dalarsa unutur bir daha, unutur. Hemen namazın peşinde yapılmasında fazilet var. Bu da 71. sahibede daha ne ameller, ne ameller, ne ameller burada yazılmış. Uzun ömür, düşmandan kurtuluş, bol rızık, kötülüklerden muhafaza, zikirler, İmam Senusi Hazretleri'nin e, mücerrebatından faziletli ameller sizlere beyan edilmiş. Rabbim Tebâreke ve Teala. Vakitlerimize bereketler ihsan eylesin. Ömürlerimize bereketler ihsan eylesin. Amellerimizi musalihlerden eylesin. Salihlerin amellerine ilhak eylesin. Allah'ım sıhhat, afiyet, kuvvet, ihsan eyleyip tembelliği, uyku halini, uyaşık, uyuşukluğu, battallığı cümlemizden izale eylesin. Allah'ım eğlencelere, günahlara, yani fuzuli işlere karşı bizlere uykular ilka eylesin. İbadetlere karşı bütün tembelliğimizi izale eleyip gözlerimizi, gönüllerimizi şerh eylesin. Amin. Amin. Çok faziletli ameller mevsimine giriyoruz. Allah'ım Recep, Şaban, Ramazan mübarek ayları bizden hoşnut ve razı eyleyecek amellere muvaffak eylesin. Şefaatlerinden nail eylesin. Şikayetlerinden muhafaza eylesin. Boş geçirmekten muhafaza eylesin. Bundan sonra bir saniyemizi, dakikamızı bile Allah'ım kurban olduğum yaratılış gayemizin dışında harcamaktan cümlemizi muhafaza eylesin amin Allah'ım salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellim. amin subhani rabbiyle alihi ala alihi ve alhamdülillah rabbil alemin salli ala ala muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Allah'ım inna anasalüke al-cenneh ve ne ne'udhibike minennar Allah'ım inna anasalüke rıdhâke ve al-cenneh ve ne ne'udhibike misakhaddike ve al-nâr Allah'ım inna anasalüke al-cenneh Famak qarrebi layam, qabne ugemel. Negozibik min el nari. Famak qarrebi layam, qabne ugemel. Allah min naselukum khairi ma silek min abiukum Muhammedun sallallahu taala aleyhi Amin Allah min naselukum نعوذك من الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ ماجلٍ ما علم نام نعلم اللهم ما قضيت لنا ما قضا فجعلنا كبت ورشدا اللهم ربنا أتمنى منك رحمة ومهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمنى لنا نورنا وغفلنا إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنا حسنا وقنا عذاب النار اللهم ربنا أبنا من أزواجنا ذرياتنا قرأت للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة واهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم نان نعوذ بك من عذاب القبر اللهم نان نعوذ بك من عذاب الجهنم اللهم نان نعوذ بك من فتنة المحيا والمماد اللهم نان نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها فأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وَسَلَّ Teala, تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا وَمَّبْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَلَى صَحْحَبِهِ سَلَّمَةً تَسْلِيمًا كَثِيرًا Ya Rabbi burada isimleri yazılan hanım erkek kardeşlerimizin hayırlı muradlarını ihsan eyle, şerlerden muhafaza eyle, cezaevinde olanlara acil fereşler, halaslar ihsan eyle, hastalığı olanlara acil şifalar ikram eyle, talebe-i ve faydalı ilimler ih ya Rabbi ailevi huzursuzlukları olanların ailelerini Kur'an huzuruyla, pür nur ile, ya Rabbi bizden ev, evvel vefat edenlerine garıkayık rahmet eyle, kabirle nur eyle, âli eyle. ile derecelerini ali eyle. Seyyatlarnı mahvelah senata tebdileyle. Vefat eden Güler Sayın Enver Ballı kanserden vefat etmişlerdi. Allah'ım şehitlik yasın, halis Abbas ve Münevver ismindeki meyit ve meteler vahih cum buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Aşşadu an Muhammad abduhu ve Rasuluh. La ilahe illallah. Muhammadu Rasulullah. Fi kulli lamh esmanefes nədədama mşahehu ılmı Allah. Allah Allah Allah. Jalla Jalla. Ya Rabbı alaemin. Sen hediyelerimizi bizden kabul ettikten sonra eyle, vasıtle, nur nuruyle bu cemaattan bizden evvel vefat etmiş olan şimdi sağ olsa bu cemaatte olacak olan. Bu külliyenin yapımında bir kuruşu dağı olan meyit ve meyitciler bu dualara ilhaka ile Ruhler için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Malik-i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 على المختال من مطارن فالامير وجميع رسل ما ذكروا وصلّي ربي على نبي وعترةه وصحبه من الطيبين.